Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Ben Elif Büyük Düvence. Kitabın adı İsmet Paşa. Yazarı Can Dündar, Bülent Çaplı. Türü belgesel kitapları. Can Sanat Yayınları, 1. baskı, Ocak 2015. Sayfa sayısı 119. ISBN No: 978-975-07- 2474-9 Kitabın kapak resminde İsmet Paşa'nın gülümseyen bir fotoğrafı yer almakta. Kitabın arka yüzü Savaşlar kazanmış, muzaffer bir kumandan, inatçı bir diplomat, cumhuriyet kurmuş bir devlet adamı, kafasında kırk tilkiyi kuyruklarını birbirine değdirmeden gezdiren bir politikacı, ideal bir eş, örnek bir aile babası, kimine göre ise tek parti döneminin astığı astık, kestiği kestik diktatörü, Ülkenin unutulmaz milli şefi. Hayranları kadar düşmanları da oldu, sevenleri kadar nefret edenleri de. Ama kimse onu görmezden gelemedi. Üç bölümlük İsmet Paşa belgeseli ve kitabı, ikinci adamı görmezden gelenlere onu yeniden tanıştırıyor. İçindekiler Önsöz, sayfa 11 Her devir bir hayat, sayfa 15 Birinci bölüm, kalpak devri, sayfa 19 İkinci bölüm fark devri sayfa 51, üçüncü bölüm son devir sayfa 85, kaynakça 121, teşekkür 125, arşivler 125. Önsöz İsmet Paşa belgeseli deyince bütün ekibin aklına o unutulmaz sahne gelir. Bir belgesel ekibine en çok neyin sevindireceğini mimleyen o mutluluk anı. İnönü'nün Lozan dönemini araştırıyorduk. Türkiye'nin olduğu kadar Paşa'nın hayatında da bir dönüm noktasıydı. Lakin elimizde film yoktu. Kitap olsa kolay ama televizyonda o bölüm nasıl anlatılacaktı? Artık arşiv uzmanı olduğu tescillenen arkadaşımız Bülent Özkam, Türkiye arşivlerini bitirmiş, Rusya'dan, Fransa'ya, İngiltere'den Amerika'ya kadar dünya arşivlerini tarıyordu. Hiçbir yerde Lozan'ın kaydına rastlanmıyordu. Olsa 1923'ten bu yana bir şekilde ortaya çıkmaz mıydı? Sonra bir gün elinde bir kasetle çıka geldi. Ekibi topladı, kaseti taktı, ekranda Lozan'ın imza töreninde ve sonrasında çekilmiş görüntüler vardı. İsmet Paşa Fırak'ıyla merdivenlerden iniyor, gülümsüyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin testül belgesini imzalamış olmanın keyfiyle bir sigara tüttürüyordu. İnanılır gibi değildi. Sevinçle birbirimize sarıldık. Özkan filmi nasıl bulduğunu uzun süre bizden de sakladı. Sonradan öğrendik ki Lozan görüntülenmemiş olamaz düşüncesiyle Avrupa film arşivlerine dalmış, başka bir isimle kaydedilmiş olabilir tahminiyle bütün başlıkları taramış ve gerçekten de başka bir başlık altında tarihi görüntüyü yakalamıştı. Böylece Türkiye Lozan'ı 75 yıl sonra bu belgeselde izleyebildi. İsmet Paşa belgeselinin çalışmasına 1997'de başladık. Aslında Türkiye için çok gecikmiş bir yapımdı. Bir buçuk yıl çok iyi bir ekip ve ciddi bir prodüksiyonla çalıştık. Paşa ile ilgili yazılmış kitapları okuduk. İnönü Vakfı'nın izniyle günlüklerine, mektuplarına, notlarına, yazışmalarına girdik. Ailesiyle konuştuk, tartıştık. Bunun bir sanatın filmi olmadığı, bir belgesele yaraşır nesnellikte olması gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Hakkında herkesin kesin yargılara sahip olduğu inen Ünlü'nün hayatının hem övülen hem eleştirilen yanlarıyla belli bir mesafe ile sergilenmesi ve nihai kararın izleyiciye bırakılması konusunda tam bir anlayışla karşılandık. Karşımızda 89 yıllık bir yaşam öyküsü ile bu müthiş hayatı 3 bölümlük bir belgesele sığdırma zorunluluğu vardı. Hem son padişah Vahdettin'i hem Ecevit'i içine alan bu asırlık biyografiyi hakkıyla ekrana taşımak zor bir misyondu. Sonunda şuna karar verdik. İsmet Paşa'nın hayatının tümünü kronolojik bir sıralamayla anlatmak yerine, o hayatın dibe vurduğu ya da zirveye çıktığı noktaları, zaferleri ve mağlubiyetleri anlatalım. Öyle doruklar ve uçurumlar seçelim ki bunlar bize paşanın kişiliğini anlattığı kadar Türkiye'nin tarihinden de ipuçları versin. Hayatına üçe böldük. Asker inönü, devlet adamı inönü ve siyasetçi inönü. Kişiliğinin birbirinden koparılamaz bu üç boyutunu üç ayrı dönem içinde ele aldık. Tüm bu dönemler boyunca da onun insani özelliklerini, kişisel macerasını es geçmemeye gayret ettik. Böylece zaman zaman son derece sertleşen tavırları kadar iç dünyasında yaşadığı fırtınaları ve duygusal anları da sergileyen bir belgesele ulaştık. Belgesel Aydın Doğan Vakfı, İnönü Vakfı ve Türk Tanıtma Formu'nun finansal katkısı ve Türsak'ın işbirliği ile gerçekleştirildi. Bir buçuk yıl süren bu büyük projenin prodüksiyonunu Ahmet Tolunguç, ciltler Tutan araştırmasını ise Gönül Özkan üstlendi. Gönül'ün ayrıntılı araştırmasının ancak onda birini belgesele yansıtabildik. Bülent Özkan belgeselin görsel zenginliğini sağladı. Dvd'de izleyeceğiniz İzmir'in işgalinden Lozan'a, Stalin İnönü buluşmasından İnönü'nün aile içinde ve kırdı çekilmiş filmlerine kadar Pek çok görüntü onun emeğinin eseridir. Nihat Özcan yönetmen olarak İsmet Paşa'da ustalığını ve sanatını konuşturdu. Bülent Özkan ve Soner Sevgilinin yaptığı başarılı bir ön kurgu sayesinde Nihat Özcan'ın işi daha, daha kolay oldu. Belgeler, gazete küpürleri ve fotoğraflar Yusuf Akçura'nın usta kamerasıyla görüntülendi. Emre Irmak yaptığı olağanüstü müziklerle belgesele bambaşka bir anlam kattı. Yapım sürecinin aksamadan yürümesi Nuşin Odelli sayesinde oldu. Bu süreçte Serdar Çankaya, Eylem Er ve Cihat Kayıcı yapım yardımcısı olarak çalıştılar. Sonunda belgesel 1998'in Aralık ayında İsmet Paşa'nın ölüm yıldönümünde yayınlandı. Gazeteciler Cemiyeti tarafından en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Bu başarıda ekibin olduğu kadar baştan sona bizden güvenini ve desteğini eksik etmeyen başta İnönü'nün kızı Özden Toker ve eşi gazeteci ağabeyimiz rahmetli Metin Toker olmak üzere İnönü ailesinin ve vakfanın büyük katkısı var. Onlara teşekkür ederken belgeselin nihayet kitap ve DVD olarak sizlere ulaşmasının sevincini yaşıyoruz bu gecikmiş çalışmanın bir başlangıç olarak görülmesini diliyor ve İsmet Paşa'yı tanımak isteyecek yeni nesillerin merakını kamçılayacağını, okumak için cesaretlendireceğini umuyoruz. Can Dündar, Bülent Çaplı, Aralık 2006. Ayrım sonu, sayfa 13. Ayrım 2. İsmet Paşa, sayfa 15. Her devir bir hayat. Ben her devre yeni bir hayat başında gibi başlarım. İsmet İnönü 16. sayfada İsmet İnönü'nün 3 tane tarihsel fotoğrafları yer almakta. Bu yalnız adam bir zamanlar savaşlar kazanmış muzaffer bir kumandandı. İnatçı bir diplomat, cumhuriyet kurmuş bir devlet adamı, kafasında 40 tilkiyi kurduklarını birbirine değdirmeden gezdiren bir politikacı, ideal bir eş, örnek aile babası. Kimilerine göre ise tek parti dönemini astığı aslık, kestiği kestik diktatörü. Ülkenin unutulmaz milli şefi. Sayfa 17'de anıt kabirde Mustafa... İsmet İnönü'nün bir fotoğrafı yer almakta. Hayranları kadar düşmanları da olmuştu, sevenleri kadar nefret edenleri de. Ama kimse onu görmezden gelememişti. 89 yıllık ömrüne ülkenin bütün tarihini sığdırmıştı. Anıtkabir'e son ziyaretinde oturduğu iskemleden şehri süzerken bütün o idam fermanları, savaş meydanları, parıltılı üniformalar, heyecanlı kalabalıklar, öfkeli unutuklar, kalpaklar, fırklar kasketler geride kalmış gibiydi. Paşa veda eder gibi salladı şapkasını. Bir buçuk ay sonra Anıtkabir'e yeniden geldiğinde bir tabut içinde olacaktı. Anıtkabir'de bir sandalyede oturmuş İsmet Paşa'nın fotoğrafı 1973. 1. Bölüm Kalpak Devri Sayfa 20'de İsmet Paşa'nın bir gençlik fotoğrafı yer almakta. 1910 Yemen, ulan şu başımıza gelenlere bak. Kazım Karabekir Bey'in mektubu 1910 Gözüm nuru İsmet'im, eve gelirken mektubunu verdiler. Sevincimden dünyalar benim oldu. Hemen yürürken zarfı yırttım, okudum. Acele eve geldim. Tekrar tekrar okudum. Senden sıhhat ve afiyet haberi getiren bu kıymetli kağıdı bağrıma bastım. Mübarek kandil akşamı olduğundan abdest aldım. Kelamı kadimi açtım. Sizin harekatınızın muvaffakatini, senin sıhhat ve selametine bir inna feftahna ile tebarek okudum ve okurken istediğim gibi de gözyaşı döktüm. Ulan ne kızıyorum. Şu başımızda gelenlere bak. Hani hatırda hayalde olsa... ''Aa büyük söyledin İsmet hatırında mı? Bu edenin rutubetli. Acaba Yemen'e talip olsam mı?'' demiştin iki ay evvel. ''Evliya mısın nesine kardeş bilmem ki. Hani bırak da bari eteğine ben olsun yapışayım da beraber uçalım.'' Koloası İsmet Bey en yakın arkadaşı Kazım'ın mektubunu okurken Hamidiye Kruvizörü onu ve askerlerini Yemen'e götürüyordu. 1910 yılının Şubat ayıydı. İsmet Bey henüz 26 yaşındaydı ve ilk stajına gidiyordu. İsmet Bey soldan dördüncü İstanbul Hacılıoğlu'ndaki Mühendishaneyi Berri Hümayun'da Topçu Harbiyesi öğrenciyken 1901 Ağustos. Mektup arkadaşı Kazım'la beraber Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak bir kor kadroyla aynı dönemde Harbiye'de okumuşlardı. Önce Enver çıkmıştı Harbiye'den, sonra Fethi, ardından Ali Fuat, Mustafa Kemal ve Kazım, sonra da İsmet. Kendilerini sadece asker değil, imparatorluğu kurtaracak misyonerler olarak da gören bir subaylar kuşağıydı onlar. Kalpleri ihtilalci fikirlerle çarparak mezun olduktan sonra tayin oldukları yerlere vatanı kurtarmak için savaşmaya gidiyorlardı. Yemen'de Koloğası İsmet'in görevi İngilizlerin kışkırttığı kabile şeyhlerinin önderliğindeki isyanı bastırmaktı. Ama 3 yıl sürecek bu görev boyunca orada sadece savaşın dehşetini değil, Harbiye'de uğruna yeminler ettikleri saltanatın nasıl gürültüyle çöktüğünü ve askerin o çöküntünün altında nasıl yok olduğunu da gördü. Sayfa 23'te Kazım Karabekir ve İsmet İnönü'nün yan yana çekilmiş askeri üniformalı fotoğrafı yer almakta 1908 Yemen'de 1912'de tek satırlık bir telgraf haberiyle binbaşı olduğunu öğrendi gündüzleri asilerle savaşıyor geceleri ise bridge ve satranç oynayarak vakit geçiriyordu işte o günlerde ordu karargahında Fransızların giderken unuttuğu bir gramofon buldular Karargaz subaylarıyla birlikte oradaki klasik müzik plaklarını takip dinlediler. Lakin gelen sesler öyle yabancıydı ki İsmet Binbaşı'nın deyişiyle bu gürültüye fazla dayanamayıp kapatmışlardı. Hiç aşina olmadıkları bu tuhaf müzik zamanla onları etkilemeye başladı. İnönü sadece kıta stajına değil batı müziği eğitimini de Yemen çöllerinde tamamladı. 1914 Münih canımızı dışarı zor attık. Binbaşı İsmet çok değil bir yıl sonra Yemen'de gramofondan dinlediği parçaları o müziğin ana vatanında dinleme şansı buldu. 1914 yazında arkadaşı Kazım'la birlikte Avrupa'ya gitti. Rumeli'den ötesini ilk kez görüyordu. Aslında Yemen'den getirdiği ateşli hastalıklar ve kulak ağırlaşmasının tedavisi için gönderilmişti Avrupa'ya. Doktor kulaklarınızın ömrünüzün sonuna kadar sizi götürür demişti. Bunun sevinciyle operada almışlardı soluğu. Lakin oyun o kadar ağırdı ki İsmet Binbaşı daha sonra anılarını naklederken canımıza dışarı zor attık diye yazacaktı. Bir buçuk ay boyunca Viyana, Münih, Berlin, Paris ve İsviçre'yi gezdiler. Yemen'den sonra bir düş diyarıydı Avrupa. Batının ne olduğunu orada gördüler, büyülendiler. Kadının toplum hayatında nasıl yer aldığını hayretle gözlediler. Bunlar ileride kuracakları ülkenin ilk eskizleri gibi beyinlerine işleniyordu. Avrupa'ya yeniden 8 yıl sonra Lozan görüşmeleri için gidecek, o ilk Avrupa gezisinde gördüğü gibi bir ülke kurma yolunda diplomatik savaş verecekti. Ve yanında batıda örneklerini gördüğü o modern kadınlar gibi bir kadın olacaktı. Nisan 1916 İstanbul Uzat dudaklarını ruhum 1915 yılında Miralay olan İsmet, 32 yaşına gelmişti. Sayfa 25'te, Albay İsmet Bey, 1916, üniformalı bir fotoğrafı yer almakta Annesi Cevriye Hanım artık evlenmesini istiyordu. Rümelili komşularının tek kızı olan 19 yaşındaki Mevhi Bey'i gözüne kestirmişti. Miralay İsmet razı oldu, ancak bir koşulu vardı. Gelin adayını bir kez olsun görmek istiyordu. Alafranga dünyayı gezdikten sonra Ala Turka usule evlenmek ağırına gidiyordu. Şart kabul edildi, Mevhibe Hanım buyur edildi. Kapının tam karşısındaki koltuğa oturtuldu. Onlar sohbet ederlerken Miralay İsmet gözünü kapının anahtar deliğine dayadı ve müstakbel karısını ilk kez o gün gördü. Evlendiler. Nikah gecesi Miralay İsmet, ürkek bakışlarla karşısında oturan narin karısına hanımcığım dedi. Bu andan itibaren siz benim dünyadaki en kıymetli emanetimsiniz. Ömrüm boyunca sizi seveceğim. Sayfa 26'da İsmet Paşa'nın eşiyle birbirlerine bakışan çok güzel bir resmi var. İnönü bu sözünün boş bir vaat olmadığını bütün Türkiye önünde kanıtlayacak ve son nefesine kadar eşinin çevresinde pervane olacaktı. Hanımefendi ile paşası tam 57 yıl adeta yeni evli bir gelinle damat gibi çıktılar kamuoyunun önüne. İsmet İnönü TRT 1970 İnsan hayatının güçlüklerine karşı teselliyi eve geldiği zaman karısının her fedakarlığa hazır bir zihniyette olmasıyla bu tedaviyi bulur. Miranay İsmet evlendikten 21 gün sonra cepheye hareket etti. Giderken eşine bir sürpriz yapıp 36'ına eve bir piyano aldı. Önce Yemen'de sonra Avrupa'da dinlediği müziği eşini de din açıl aşılamak istiyordu. Yeni evlilerin ayrılığı tam 14 ay sürecek. Bu süre içinde Mevhibe Hanım kocasının özlemini piyano tuşlarında ve mektup satırlarında giderecekti. 9 Mayıs 1916 Diyarbakır. Mevhibe Hanım'a mektup Allah'ın bana ihsanı olan sevgili mevhibem. Neredesin? Bugün 15 gündür senden daha hiçbir haber alamadım. İnsaf et. Şimdiye kadar postaya İsmet'in için bir kelime, bir teselli, bir selam bırakmadın mı? Ben sürekli feryat ediyorum. Hep seni arıyor, hep sana söylüyorum. Sen ne vakit cevap vereceksin? Piyanoda terakki ettin mi? Geçen 15 günü nasıl geçirdin? Uzat mevhiveciğim ruhum. Mevhibeciğim, dudaklarını, yanaklarını uzat. Benim nurum ve saharetim olan o ismet yuvalarından ruhumun bütün hasret iştiyakıyla öpeyim. Aklımda, hayalimde yalnız sen varsın Mevhibe. Benim bütün alemin mevcudiyetimi sen doldurursun benim meleğim. Uçsana. Cenab-ı Hak benim için seni yarattı ve daima başımın ucunda bulunasın diye yarattı. Niye İsmet'in başı üstüne konmuyorsun? 1916-1918 cephede teslim olmayı teklif edeni vururum. Miraday İsmet 1. Dünya Savaşı'nda iki cephede savaştı. Önce Doğu'da Kafkas cephesinde Ruslarla sonra Suriye'de Filistin cephesinde İngilizlerle. Bu cephelerde onun hayatını asıl etkileyecek unsur Mustafa Kemal ile birlikte çalışmasıydı. Kafkas cephesindeki bir yılın sonunda Mustafa Kemal onun siciline şunları yazdı. Ciddi, faal, gayet fatin ve yüksek fikirli. Doğru ve tereddütsüz karar sahibi. Pek mükemmel bir ahlaka sahip. Orduda ve memlekette kendisinden büyük hizmetler beklenir. Miralay İsmet, Kafkas cephesinden sonra Suriye'ye geçti. Suriye cephesindeki bir buçuk yılın sonunda Osmanlı ordusu çekilirken o da yorgunluktan bitkin ve ümitsiz dağılmış bir birliğin başındaydı. Durum o kadar kötüydü ki yanındaki askerlerden bazıları teslim olmayı teklif etti. Ama kumandanları Miralay İsmet'in yanıtı netti. Bunu teklif edeni kendi tabancayla vururum. Bu koşullarda Şerian Lehrini'nin birliğiyle aşıp askerlerini kurtarmayı başardı. Çöl harareti içinde haftalardır gece gündüz demeden süren şiddetli çatışmalarla Ateşler içinde yatağa düşen Miralay İsmet, köhne bir şimendiferle İstanbul'a nakledilirken kendinde değildi. Bütün o kuşak binlerce şehit gömdükleri imparatorluk topraklarından çekilirken Osmanlıların tahmin ettikleri sonuna bizzat tanık olmanın acısını yaşıyorlardı. 1919 İstanbul Karanlık Günler 31 Mayıs 1919 Not Defterinden Mayıs Karanlık Günler İzmir'i Yunanlılar işgal etti. Yayılıyorlar, İzmihlali Kat'i'den bahsediliyor, İstanbul'dan bizi çıkarıyorlarmış. Direniş yok, imkan yok, siyah Osmanlı bayrakları. Harbiye Nezareti Müsteşarı Kurbay Almay İsmet Bey, alt sırada soldan üçüncü, Ahmet İzzet Paşa'nın Nişantaşı'ndaki karargahında 1918, 22 Haziran 1919 not defterinden. Miralay Ömer'le Bey havalistleri getirdi. Mustafa Kemal Paşa gelmiyormuş. Bandırma tarafında toplanıyorlarmış. Yunanlılar Bergama'ya tekrar ve Cevren girmişler. Hep hastayım evden çıkmıyorum. 6 Aralık 1919 not defterinden. İngilizce muallimi geldi derslere başladık. 7 Aralık 1919 not defterinden. Saat 6'da sabah namazı vaktinden evvel mevhibe uyandırdı. İşaret gelmiş beli şiddetle ağrıyor. Ebe'ye haber göndermişler. ''Sabah namazımı kıldım, ağrı devam ediyor. Daireye gittim, sabah beş olmadan geldim ki oğlum olmuş. Ne güzel oğlum.'' Miralay İsmet, cepheden dönüşte bir süre savunma bakanlığı müsteşarlığı yaptıktan sonra kızağa çekilmiş ve adeta unutulmuştu. Beklediği haber İstanbul'un işgalinden üç gün sonra geldi. Mustafa Kemal Paşa seni çağırıyor. Hazır mısın? dediler. Henüz 3 ay önce bir oğlu olmuştu. Babası Hacı Reşit Bey hastaydı. İkisiyle de doyasıya vedalaşamadan ayrıldı. İkisini de bir daha göremeyecekti. Bir er üniforması içinde gizlice Ankara'ya doğru yol alırken aslında hayatının dönüm noktasına doğru yürüyordu. Mesleği okuduğu okul büyüdüğü kent, saadetle bağlı olduğu tat. Ölesiye sevdiği eşi ve oğlu yani koca bir mazi geride kalıyordu artık. Önünde ise köyden bozma bir şehir ve akıbeti belirsiz bir mücadele vardı. 23 Nisan 1920 Ankara. 36 yaşında bir genelkurmay başkanı. Mirada İsmet Ankara'ya Nisan 1920'de geldi. Mustafa Kemal Paşa tarafından şehir girişinde coşkuyla karşılandı. Ülke işgal altındaydı. İstanbul teslim olmuştu. Ankara ise sıkışıp kalmıştı. Anadolu'da birkaç general aylardır milli mücadele için seferber olmuşlardı. Ankara kendine meşruiyet zemini arıyordu. Meclis işte bu aşamada açıldı. Hemen ardından da hükümet kuruldu ve büyük sürpriz orada yaşandı. Miralay İsmet Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmişti. Hem de henüz 36 yaşındayken hem de Kazım, Ali Fuat gibi büyük kumandanların arasından sıyrılarak Genelkurmay Başkanlığı'na atandıktan iki ay sonra Mirela İsmet Bey için İstanbul'da idam fermanı çıktı. Daha bir buçuk yıl önce Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan adam şimdi payi tah gözünde bulunduğu yerde öldürülmesi gereken bir asi idi. Mirela İsmet yanlarına çekmeye çalıştıkları halkın şimdi karşılarına geçmesinden endişe etti. Çünkü Anadolu hala saltanata inanıyordu. Mustafa Kemal'in hilafete baş kaldırdı iddiasıyla isyanlar çıkmış ve ayaklananlar Ankara'ya kadar yaklaşmıştı. Ankara hükümetinin elinde yeterli asker ve silah da yoktu. Mustafa Kemal "Ordunuz var mı?" diye soranlara "Önce meclis, sonra ordu." diyordu. Meclisi kendisi kurmuştu. Orduyu Miralay İsmet kuracaktı. Bu onun ülkenin kuruluşuna koyacağı ilk harç olacaktı. O harcın adı düzenli orduydu. Haziran 1920 Miralay İsmet Bey'in ilk sınavı Ankara'da ilk hayal kırıklığı 1920 Haziran'da yaşandı. Ordunun iç isyanları bastırmakla meşgul olmasını fırsat bilen Yunan birlikleri genel taarruza geçtiler. Genç genelkurmay başkanı görevi alışanın ikinci alayında daha toparlanamadan baskına uğramıştı. İki hafta içinde imparatorluğun eski başkenti Bursa işgal edildi. Bunun psikolojik ve stratejik anlamı büyüktü. Miralay İsmet Bey 1920 Kasım'ında Garp Cephesi kumandanlığını fiilen eline aldı. Son derece kritik bir aşamada Ankara hükümeti ve onun düzenli ordusu ilk sınavına, ilk savaşına giriyordu. Selva 32'de İsmet Paşa'nın Batı Cephesi karargahı Akşehir'de çekilmiş bir fotoğrafı var. Tabi Miralay İsmet Bey'de. Karşısında iki düşman vardı, isyancılar ve işgalciler. Önce isyancıları bastırmayı düşündü ve Gediz'e yürüdü. Ancak bunu fark eden Yunan birlikleri Bursa'dan eski şehire doğru taarruza geçtiler. Miralay ismi tehlikeyi fark edip derhal Gediz'deki askerlerini kuzeye sevk etti ve Yunan birliklerinin önünü İnönü'de kesti. Kumandan cepheye çok geç ulaşmış, emir komutada aksaklıklar olmuş, yorgun asker düşmanı kovalayamamıştı ama yine de Yunan yürüyüşü durdurulabilmişti. Askeri açıdan büyük zafer sayılmasa da 1. İnönü Savaşı siyasal açıdan önemli bir başarıydı. Çünkü düzenli ordu ilk girdiği savaşı kazanmış ve meclisteki kuşkuları sona erdirmişti. Bu zaferle Anadolu'daki isyancılar düzenli orduya katılmaya başladılar. Ankara hükümeti artık varlığını hem İstanbul'a hem dünyaya ispat etmiş oluyordu. Avrupa o günden sonra Kemalist hareketi daha ciddiye alacaktı. Miralay İsmet o savaşla İsmet Paşa oldu. Artık hayatı boyunca hep böyle anılacaktı. Yunan kuvvetleri 1. İnönü'nün yenilgisinden 2,5 ay sonra aynı yönden saldırıp aynı hattı bir daha zorladılar. Türk ordusu bu kez toparlanmış, bütün gücünü İnönü'ye yığmıştı. Mart ayında 7 gün süren 2. İnönü'nün savaşında her iki tarafta 4'er bin kayıp verdi ama sonuç Yunan ordusu açısından bu kez daha net bir yenilgi oldu. Sayfa 33'te 1. İnönü'nün zaferi sonrasında Paşa rütbesini aldığı bir fotoğrafı yer almakta. İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in kutlama telgrafında kullandığı ifadeyle İnen'ü de yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenmişti. Yıllar sonra o ilk zaferini kazandığı meydanın adı kendisine soyadı olacak, Mustafa Kemal'in sözleri ise mezar taşına kazanılacaktı. Ayrım sonu sayfa 34 Ayrım 3 İsmet Paşa sayfa 34 Temmuz 20, 1921 her şey bitti. Hakikat bu. Haziran 1921'de Yunan kralı Konstantin İzmir'e geldi. Kralın gelişi şerefine pasaport, kordon, karşıyaka boydan boya bayraklarla donatılmıştı. Konstantin Yunan bayrağı asılmış vilayet konağının balkonundan askerlerini selamladı. Tarihi saat kulesi zafer çığlıklarıyla çınladı. Aylardır İzmir'de bulunan işgal ordusu ve askere alınan rumlar sevinç gösterileri yaptı. Kral önce generalleriyle toplandı, sonra da yığınak yapan askeri birlikleri denetledi, sancaklara madalya taktı. Yunan ordusu bayrağını Ankara'ya dikmeye hazırdı. Beklenen saldırı Temmuz ayında başladı. Yunanlar bu kez daha güçlü kuvvetlerle Bursa ve Uşak'tan saldırıp kısa sürede Afyon ve Kütahya'yı ele geçirdi. Bu bozgun geçen birkaç ayın yarattığı umudu hepten silip süpürdü. Asker geri çekilmeye başladı. Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa cepheden geriye akan bir insan silirin ortasında çökmüş. Yakup Kadri'ye şunları söylüyordu. Her şey bitti. Hayale yer yok. Hakikat bu. Eskişehir düşmüş, Ankara yolu açılmış, demiryolu bağlantıları Yunanlıların eline geçmişti. İsmet Paşa'nın sancılı günleri kapıdaydı. Sayfa 35'te. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Konya'da Topçu Mufettişi Ümümeliği Karargahında 21 Mayıs 1927. Herkes bu yenilgiden Garp Cephesi Kumandanı olarak onu sorumlu tutacaktı. İsmet Paşa artık hem düşman süngüsünün hem Ankara'daki eleştirilerin hedefi durumundaydı. Ama ona asıl acı verecek haber Malatya'dan geldi. Bir buçuk yaşındaki oğlu İzzet ağır hastaydı. İsmet Paşa telaşlandı. Kalbi Malatya'da aklı cephede olduğu halde kerargaha döndü. Hayat birden kapkaranlık bir çöle dönüşmüştü. 1921-1922 Oğul Acısı ve Üç Demet Gül Mustafa Kemal ve İsmet Paşa Kafkas ve Suriye cephelerinden yıllar sonra bu kez Anadolu topraklarındaki bir cephede Sakarya'da buluştular. Cephede Albay Osman Bey'in konukları olan İsmet Bey ve komutanları İlkbahar 1922 İsmet Paşa'nın bir fotoğrafı yer alıyor. Mustafa Kemal Paşa başkommandandı. İsmet Paşa ise Garp Cephesi komutanı. 1921 Ağustos ayında tam 22 gün boğaz boğaza süren kanlı bir meydan savaşı sonunda Yunan kuvvetleri Sakarya Nehri'nin batısına atıldı. Ancak cephedeki 100 bin kişilik Türk ordusu mevcudunun yarısını kaybetmişti. Aynı günlerde bir ölüm acısı da Malatya'da yaşanıyordu. İsmet Paşa'nın bir buçuk yaşındaki oğlu İzzet ölmüştü. Küçük İzzet'i bir yıl önce ölen dedesi Hacı Reşit Efendi'nin yanına gömdüler. Mevhibe hanım İzzet'in ölüm haberinin İsmet Paşa'ya duyurulmamasını istedi. Tam Sakarya Savaşı'nı kazanmış ve bir altın madalya ile ödüllendirilmişken Paşa'nın moralini bozulmamalıydı. Mevhibe hanım o günlerde eşinden şu mektubu aldı. Mevhibe hanıma mektup 1921 kış. Ruhum mevhibeciyim. İzzet'in hastalığına çok üzülme iki gözüm. Doktor bana uzun müddet devam edeceğini söylemiş idi. İnşallah geçer iki gözüm mevhimeciyim. Siz ilk baharda ortalık açılır açılmaz yanıma ve yakına almayı çok arzu ediyorum. Buna emin olunuz. İzzet'i benim tarafımdan kucağına al tekrar tekrar öp. Seni bin Buse ile öper, öperim sevgilim. Bahar gelince İzmet Paşa hala hayatta olduğunu sandığı oğlu ile karısını Konya'ya çağırdı. 24 yaşındaki Mevhibe Hanım, oğlunun ölüm acısını ve kocasının özlemini kalbinde taşıyarak Konya'ya koşup beklemeye koyuldu. Aynı sıralarda İsmet Paşa da iki yıldır görmediği karısıyla ve kokusu burnunda tüten oğluyla buluşmak üzere Konya yolundaydı. Ancak yolda yaveri bu büyük heyecanını derin bir kedere dönüştürecek haberi verdi. Oğlu İzzet ölmüştü. Savaş sırasında vermek istemedikleri bu acı haberi işte şimdi ölümünden 8 ay sonra tam eşine kavuşmak üzereyken alıyordu. Veda edemediği babasından sonra şimdi de doyasıya sevemediği yavrusunu kaybetmişti. Mevhibe hanım ile buluşmaları bir hasret gidermeden çok acılı bir ana babanın dertleşmesine dönüşmüştü. Paşa gözyaşlarını saklamaya çalışarak cepheye döndü. Döndükten üç gün sonra yaşlı eşine taziyelerini cepheden gönderdiği üç demet gülle bildirecekti. Büyük savaşta ordusunun yarısını ve oğlunu yitirmiş bir adam acılarını içine gömüp dimdik ayakta durmak zorundaydı. Yenilgilerden zafer çıkarma huyu işte şimdi depreşecekti. Anadolu aylarca sessizce ve sabırla cepheye yığınak yaptı. Meclis sabırsızdı, Mustafa Kemal sabırsızdı. Bir an önce nihai saldırının başlamasını istiyorlardı. Ancak İsmet Paşa, hayatına damgasını vuran temkinliliğini, sabrını, inatçılığını ortaya koydu. Sonuçtan tam emin olmadan hiçbir maceraya girmezdi, girmedi. Hazırlık tam bir yıl sürdü ve Kas, Kars Kalesi'nden getirdiği toplar bir Ağustos sabahı düşmana ölüm kusmaya başladı. Son darbe bu son meydan muharebesinde vurulacaktı. 9 Eylül 1922 yeni hayatın penceresi açılıyor. Türk süvarileri 9 Eylül 1922 Cumartesi günü halkın sevinç gösterileri arasında İzmir'e girdi. Heyecan doruktaydı, yüzler gülüyordu. Aynı gün İsmet Paşa bel kahvede İzmir'e tepeden bakan bir mevkide Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa ile birlikteydi. Akşam yemeğinde bir ara Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkıp yanındakilere döndü ve Orduyu İsmet yapacaktır demiştim. O yaptı dedi. Sonra da İsmet Paşa'yı kucaklayarak kutladı. O gece sabaha kadar denize nazır rakı içip şarkılar söyleyerek zaferi kutladılar. Bütün gençliklerini çalan harp bitmişti işte. Şimdi barış zamanıydı. İsmet Paşa'nın deyişiyle artık yeni hayatın penceresi açılmıştı. Ülkesi içinde, kendisi içinde. Ekim 1922 Mudanya. Bu adama dikkat edin. Barış'ın ilk adresi Marmara kıyısındaki Mudanya oldu. Harp bitmişti. Şimdi ateşkes şartları konuşulacaktı. Mustafa Kemal harp için seçtiği adamı bu kez sulh için görevlendirmişti. 3 Ekim 1922 günü heyetler Mudanya'daki gösterişsiz ahşap bir yapıda buluştular. Önce ev sahibi Türk heyeti geldi, sonra da işgal kuvvetlerinin kumandanları, İtalyan heyeti, Fransız heyeti ve en son olarak da İngiliz heyeti. Konferansın asıl önemi işgal kuvvetlerinin daha önce hukuken tanımadıkları Ankara hükümetiyle ilk kez resmen masaya oturmalarıydı. Görüşmelerin yapıldığı binanın önünde Türk birlikleri resmi geçit yaparken müttefikler içeride askeri harekatın durdurulmasını istiyorlardı. Sayfa 40'ta Büyük Taarruz öncesi Gazi Mustafa Kemal Paşa ile cepheyi denetlerken. Kolya Ilgın 1922. Mustafa Kemal Paşa'nın ve İsmet Paşa'nın birlikte bir fotoğrafı yer almakta. Türkiye ise Yunanların Trakya'dan çekilmesini ve bir barış konferansının başlamasını bir hafta süren görüşmeler sonucunda Türkiye'nin dediği oldu. 11 Ekim 1922 sabahı saat 6'da bu masada imzalanan Mudanya Mütarekesi ile Türkiye Tek silah atmadan Trakya'yı teslim aldı. Görüşmelere İngilizler adına General Harrington o günlerde yazdığı bir mektupta İsmet Paşa'dan söz ederken bu adama dikkat edin diyecekti. Kasım 1922 Çizmeden Rugana Çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı İsmet Bey, hayatının en önemli başarısını imza atmak üzere Lozan'a giderken İstanbul'a uğradı. 1920'de kaçarak terk ettiği bu kente iki buçuk yıl sonra bu kez alkışlar arasında geliyordu. Bir hafta önce mecliste saltanat lav edilmiş, bunun sonucunda İstanbul hükümetine Lozan için yapılan davet geçersiz kılınmıştı. Artık Türkiye'nin tek bir temsilcisi vardı, Büyük Millet Meclisi hükümeti. İsmet Paşa İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı tarafından uğurlanarak İngilizlerle diplomatik savaşa gidiyordu. Mustafa Kemal bu zorlu kavga içinde milli mücadelenin muzaffer kumandanını seçmişti. Kan dökülmek bir toprak için pazarlık yapmanın ne demek olduğunu en iyi o bilirdi. Hem de sözünü en çok dinleyecek isim oydu. Onun yeni bir cephede bu kez barış için yapacağı bu savaştan Türkiye Cumhuriyeti doğacaktı. İstanbul'daki işgal orduları Başkomutanı General Harrington İsmet Paşa'yı karargahındaki görüşmeden sonra uğurluyor. 8 Kasım 1922 Türk heyeti Lozan'a geldiğinde herkes şaşırdı. Hepsi takım elbise giymişti ancak başlarındaki kalpaklarıyla savaş meydanından yeni çıkıp barış masasına gelmiş gibiydiler. Hele İsmet Paşa adeta cephedeki günlerini arıyordu. Bu alışmadığı kıyafetler adetler ve entrikalar içinde huzursuzdu. Çizmelerini çıkarmış ruganlarını giymişti ve alışmadığı o ayakkabı ayağını vuruyordu. Okul sırasında kendi çabasıyla öğrendiği Fransızcası yetersizdi. Yabancı bir mesleğe ait kıyafetin içinde, yabancısı olduğu bir dilde, yabancı ülkelerin dev isimleriyle bir ölüm kalım pazarlığına oturacaktı. Rakipleri yenilmiş, bir devlete tasfiye koşullarını dikte ettirmeye gelmişti ve karşılarında o yenik imparatorluğun silmiş bir paşasını bulacaklarını sanıyorlardı. İsmet Paşa, Lozan Konferansı'nın açılış toplantısına katılmak üzere arabadan indiğinde artık üzerinde şık bir elbise, başında astragan kalpak yerine İngiliz malı melon şapka vardı. Kafasının içindeyse tek bir amaç. Misaki milli sınırlarını garantiye alarak barışı sağlamak. İtalya'yı Mussolini temsil ediyordu. Yunanistan'dan Venizelos gelmişti. Ama İsmet Paşa'nın asıl rakibi Britanya İmparatorluğu'nun Kurt Dışişleri Bakanı Lord Kurzon olacaktı. Lord Kurzon ve İsmet Paşa iki ayrı dünyanın simgeleriydiler. Biri gösterişi ve süslü cümlelerle konuşmayı seven asırlık İngiliz diplomasının bütün inceliklerini bilen iri yarı bir aristokrattı. Diğeri Avrupa'ya ikinci kez gelen ufak tefek gösterişsiz kendi halinde bir asker. Biri gariplerin temsilcisiydi, diğeri mazlum milletlerin. Bu iki adamın karşılaşması adeta iki ayrı dünyanın kapışması olacaktı. Güçlü olanlarla haklı olanların. İlk kriz ilk dakikada patlak verdi. Salonda her ülkenin heyet başkanı için büyük koltuklar hazırlanmıştı. İsmet Paşa'ya ise sıradan bir koltuk ayrılmıştı. Paşa bunun nedenini sordu. Büyük koltuk bulamadık dediler. Zarar yok dedi Paşa. Bulduğunuz zaman gelirim. Birkaç dakika sonra koltuk bulunmuştu. Artık galip mağlup yoktu ve herkes uluslar ailesinin eşit bir üyesi olarak masaya oturacaktı. Görüşmeler başlayınca İnönü rakiplerini yıpratarak zaman kazanma taktiği izlemeye başladı. Tam bir sinir harbi yaşatıyor. Sabrıyla Lord Curzon'ı deli ediyordu. Sonunda Lord Curzon patladı. Memnun değiliz konuşmamızdan. Hiçbir sözümüzü kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. Hepsini cebimize atıyoruz. Yarın harap bir memleketi imar etmek için önünüzde diz çökeceksiniz. Bizden yardım istediğiniz zaman bugün reddettiklerinizi birer birer çıkarıp önünüze koyacağız dedi. Bu sözler İsmet Paşa'nın hafızasına bıçakla kazınır gibi kazındı. O sözleri ömrü boyunca unutmayacak ve ülkenin en sıkıntılı anında bile bir kuruş borç için müttefiklerinin kapısını çalmayacaktı. Amerikan elçisi Joseph Grave anılarında yabancı delegeler karşısında İsmet Paşa'nın durumunu şöyle anlatıyordu. İsmet Paşa'ya ecel döktürüyorlardı. Gözlerinin altında derin halkalar belirmiş, saçları dimdik olmuş, tüm gücü tükenmişti. Bütün saldırılara rağmen ayakta durmaya ve karşı koymaya devam ediyordu. Ama geldiği güne göre 10 yıl yaşlanmış görünüyordu. Öne sürülen koşullar öylesine ağırdı ki İsmet Paşa bunları kabul ederse iki sene boyunca verdikleri savaş boşa gittiği gibi mecliste boynunu ip geçirmekten söz edenlerin eline de koz vermiş olacaktı. Antlaşmayı imzalamazsa bu kez de Lozan'da geçirdiği haftalar boşa gidecek, daha kötüsü kurmaya çalıştıkları devlet ortada kalacaktı. Yorgun, umutsuz ve üzgündü. En zorlu akşamlardan birinde oturup bir mektup yazdı ve içini en yakın dostuna döktü. Mustafa Kemal'e Mektup 19 Aralık 1922 Aziz kahramanım, reisim ve kardeşim, hasretimin derecesini ifade edemem. Anadolu'da aylarca görüşemediğimiz zamanlar olmuştu. Ama kendimi bu kadar uzak ve istediğim zaman hemen sizi bulamaz görememiştim. Benim güzel paşam, bilmezsin bu anda ne kadar hasretim ve üzüntüm var. Ben sana hiç bu kadar silik ve rabıtasız yazmamıştım. Çok laubaliliğimi affet. Tekrar edeyim ki bu hasretimin şiddetindedir. Neticeden memnun olacak mısın? Benim güzel şefim, sevgili kumandanım, İsmet. Mustafa Kemal'den mektup 26 Aralık 1922. Mektubunu derin bir duygulanma ile okudum. Kalbimde ak akislerini duydukça ne kadar bahtiyar oluyorum. Aynı hasret yoğunluğuyla seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarılı sonuçla şerefle dönüşünüzü düşünerek teselli bulmaktayım. Tavsiye Tavsif edemeyeceğim bir aşkla ve hasretle gözlerinden üperim. Çok sevgili kardeşim İsmet. Başkumandan Mustafa Kemal. 2,5 aylık bir müzakere maratonunun sonunda Lozan Konferansı'nda tartışmalar kapitülasyonlar sorununda kilitlenmişti. Sonunda Kuruz'un imzalasanız da imzalamasanız da ben gidiyorum diyerek restini çekti. Trine binip İsmet Paşa'ya haber gönderdi. Ülkenizi kurtarmak için yarım saatiniz var. Yoksa gidiyorum dedi. İsmet Paşa'nın yanıtı kısa oldu. Uğurlar olsun. İngiliz heyeti Lozan'ı terk ederken İsmet Paşa sonucu ne olduğunu soran gazetecilere şu yanıtı verdi. Esaret altına girmeyi kabul etmedik. Lozan Konferansı böylece büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. İsmet Paşa kendisini başarısız bulan, değiştirilmesini isteyen sabırsız bir meclisin karşısına eli boş dönüyordu. Yaptıkları savaş kadar hasretle bekledikleri barış da risk altına girmişti ve bu onun hatası olarak görülüyordu. Hem kendisi hem ülkesi için belirsiz bir dönem yaklaşıyordu. Ayrım sonu sayfa 46 Ayrım 4 İsmet Paşa sayfa 47 Nisan 1923 Lozan Bir Keyif Sigarası İkinci Lozan seferinde İsmet Paşa'nın yanında genç eşi Mevhebi Hanım da vardı. Lozan'da ilk tur görüşmelerin kesintiye uğramasından sonra Türkiye 1923 Nisan'ında müttefiklerce yeniden müzakereye çağrılmıştı. Paşa bu kez tecrübeli ve güvenliydi. Bunun rahatlığı ile kurmayı tasarladıkları yeni ülkenin bir sembolü olarak gazinin de tavsiyesiyle yanına eşini almıştı. Mehribe Hanım konferansta ilk kez başı açık olarak ortaya çıkıyordu. İkinci tur müzakereler 3 ay sürdü ve yine çok çetin geçti. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde ihtilaflar çözümlendi ve 143 maddelik antlaşma üzerinde uzlaşmaya varıldı. Varılan sonuçta herkes için kazançlar ve kayıplar vardı. Lozan'da ikinci dönemde giden Türk delegasyonundan bir bölümünün eşleri. Soldan sağa Mihri Mehvi ve İnönü, Rıza Nur'un eşi 1923. Başları açık ve şapka takmış üç tane bayan bulunmakta. Türkiye için en önemli konu olan kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Batı Trakya alınamamış, İmroz ve Bozcaada da Türkiye'de kalmıştı. Musul sorunu ise ertelenmişti. Ama en önemlisi Lozan Antlaşması'na ekli bulunan 1 milyona 1 ölçekli bir ile yeni Türkiye'nin sınırları çizilmişti. O yeni devletin Lozan'daki temsilcisi bu yüzden sevinç içindeydi. Şimdi geriye bir tek imza atmak kalmıştı. İmza içinde Ankara'nın antlaşmayı onaylaması gerekiyordu. Ancak Başbakan Rauf Bey verilen tavizleri fazla buluyordu. O yüzden de beklenen onayı bir türlü vermiyordu. Günler geçtikçe sinirler geriliyor, İsmet Paşa yabancı delegasyonlar karşısında zor durumda kalıyordu. Artık çekilmeyi düşündüğü bir aşamada son umut olarak Çankaya'daki dostunu imdada çağırdı ve çağrısına beklediği cevap hemen ertesi gün bir zafer müjdesi gibi geldi. Mustafa Kemal'in telgrafı 19 Temmuz 1923 İsmet Paşa Hazretlerine 18 Temmuz tarihli telgraf namenizi aldım. Hiç kimse de tereddüt yoktur. Eriştiğiniz başarıyı en hoş ve samimi hissiyatımızla tebrik etmek için usulen kanunen imza olunduğunun bildirilmesini bekliyoruz kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi başkumandan Mustafa Kemal. İşte bir kez daha en karamsar anında o dost eli imdadına yetişmişti. Mustafa Kemal bu müdahalesiyle açıkça hükümete karşı İsmet Paşa'dan yana ağırlık koyuyordu. Böylece tarihi bir kararın sorumluluğuna da ortak oluyordu. İsmet Paşa Gazi'nin telgrafını alır almaz şu cevabı verdi. Mustafa Kemal'e telgraf 20 Temmuz 1923 Her dar zamanda Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et. Büyük işler yapmış ve yaptırmış adamsın. Sana bağlılığım bir kez daha artmıştır. Gözlerinden öperim pek sevgili kardeşim, aziz şefim İsmet. Savaşı sona erdirecek barış antlaşmasının imza günü gelmişti. İsmet Paşa, törenin yapılacağı Lozan Üniversitesi'nin merdivenlerini gururla tırmandı. Salondaki davetliler arasında eşi mevhibi hanım da vardı. İmza sırası kendisine gelince masaya yürüdü, iş cebinden Gazinin antlaşmayı imzalaması için kendisine gönderdiği altın kalemi çıkardı ve imzayı bastı. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışının ardından İsmet Paşa'nın Fırak'ıyla gülümseyen bir fotoğrafı. İmzaladığı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senediydi. Yapıdan, kapıdan çıkarken aylardır çektiği sıkıntıların ardından bir sigara yaktı. Saçlarına ak düşmüştü ama başarmıştı işte. Keyif yüzünden okunuyordu. İkinci bölüm Fırak değil. 1923 yılı Ağustos ayında Lozan kahramanı Türkiye'de muhteşem bir şekilde karşılandı. İsmet Paşa çantasında Lozan antlaşmasını taşıyordu. Eşi Mevhibe Hanım ise karnında oğlu Ömer'i. İsmet Paşa'dan birkaç ay sonra 2 Ekim 1923'te itiraf birlikleri Dolmabahçe önünde Türk bayrağını selamlayarak çekildi. İstanbullular işgal askerlerinin yolcu gemilerine bindirilip geldikleri gibi gitmelerini Boğaz sırtlarından keyifle izlediler. 4 gün sonra da Türk ordusu sevinç gösterileri arasında İstanbul'a girdi ülke kurtarılmıştı şimdi sıra kurtarılan ülkeye adını koymaya gelmişti 28 Ekim 1923 Ankara köşkte yatıya kaldığı bir gece 28 Ekim 1923 gecesi Çankaya'da Mustafa Kemal dostlarına Cumhuriyet müjdesini verdikten sonra onları yolcu etti İsmet Paşa'ya sen kal dedi Masa başına geçip bir komisyonun hazırladığı anayasa taslığı üzerinde birlikte çalıştılar. Sabaha karşı Türkiye'nin yeni anayasası son halini almıştı. İlk maddesinde Mustafa Kemal'in el yazısıyla Türkiye Devleti'nin şekli -i -i hüküm etti, cumhuriyettir yazıyordu. Bu cümle kazandıkları onca zaferin tacıydı. İsmet Paşa Ogaca Köşk'te kaldı. Sabah beraberce meclise gittiler. 29 Ekim günü Mustafa Kemal yeni cumhuriyetin cumhurbaşkanı seçildi. Mecliste bütün oylar Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti. Sadece bir tek oy İsmet Paşa'ya çıkmıştı. O tek oy Mustafa Kemal'e aitti. Yeni cumhurbaşkanı adeta kendisinden sonra koltuğa oturacak ismi işaret ediyordu. Ertesi günde İsmet Paşa başvekilliği atandı. O günden sonra artık kaderleri hiç kopmamacasına birbirlerine bağlanıyordu. Biri atak, cesur, aceleci, diğeri sabırlı, temkinli, muhtedil. Bu iki adam bundan böyle birbirlerini dengeleyerek muhteşem bir devrimi birlikte imza atacaklardı. 1924 Sadakatin Bedeli 3 Mart 1924 gece yarısı İstanbul'da bir polis müdürü Dolmabahçe Sarayı'na dalıp Halife Abdülmecid'i uyandırdı ve kendisine sabah 5'te kadar Türkiye'yi terk etmesi gerektiğini bildirdi. Çünkü o akşam hilafet kaldırılmıştı. Sultan Abdülmecid acilen eşyalarını toplayıp arabayla Çatalca'ya doğru yola çıkarken Ankara'da yeni rejimin karakteri hepten belli oluyordu. Aynı gün çıkarılan eğitim birliği yasasıyla dini eğitim veren okullar da kapatılmıştı. Yeni devlet layık bir temel üzerinde yükselecekti. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosu içinde ilk çatlakla bu kararla başladı. Milli mücadele kahramanları ikiye bölünmüştü. Bir kısmı hala saraya ve halifeye vefa duygularını koruyorlardı. Halk fırkasını kuran Mustafa Kemal'in büyük yetkililerle yeni bir padişaha dönüşmesinden endişe edenler vardı. Beraber kurtardıkları ülkeyi beraber yönetmek istiyorlardı. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kazım Paşa Başkanlığı'nda bu kaygılarla kuruldu. Parti Cumhuriyete Bağlılığını adıyla belgelemesine rağmen dini inançlara saygılı olduğunu programında özellikle belirtecekti. Mustafa Kemal'in en yakın silah arkadaşları şimdi muhalif cephede yer almıştı. Birisi hariç. O tek isim İsmet Paşa'ydı. Bu kritik dönemde sonuna kadar Mustafa Kemal'i desteklemişti. Ancak sadakatinin bedelini ağır ödedi. Aslında muhalifler Mustafa Kemal'den rahatsızdılar ve ona yönetemedikleri eleştiriler İsmet Paşa'yı hedef alıyordu. Çok daha radikal devrimlerin hazırlığını yapan Mustafa Kemal'in önünde iki seçenek vardı. İsmet Paşa'da ısrar edip ortamı hepten sertleştirmek ya da onu feda edip yerine bir süre için daha liberal bir ismi seçerek ortamı yumuşatmak ve partinin dağılmasını önlemek. ikinciyi seçti. İsmet Paşa istifa edip köşesine seçildi, çekildi. Yerine Fethi Bey atandı. Şubat 1925 İsmet Paşa çizmelerini giyiyor. Şubat ayında Bingöl'de başlayan Şeyh Said isyanı kısa zamanda yayıldı. Hareket bir Kürt isyanı gibi görünmekle birlikte aslında dini nitelik taşıyordu. Apar topar Ankara'ya çağrılan İsmet Paşa bunu bir karşı ihtilalin ilk adımı olarak görüyor ve acilen sert önlemlerle bastırılması gerektiğine inanıyordu. Fethi Bey ise asıl sorunun bölge halkının yoksulluğu olduğunu söylüyor. O yüzden işin bir güvenlik meselesi olarak ele alınıp sert tedbirler uygulanmasına karşı çıkıyordu. Cumhuriyet daha bir yaşındayken böyle bir ikilemle karşılaşmıştı. Gazi bu iki farklı görüş arasında hiç de etmeden İsmet Paşa'nınkini seçti. Devrimi başlatan tamamlayacaktır dedi. Bu mesajla Fethi Bey istifaya davet edilirken İsmet Paşa çizmelerini giyip Başbakanlığa geri döndü. İki gün içinde hükümete olağanüstü yetkiler veren takriyeri sükun kanunu çıkardı. İstiklal Mahkemelerini kurduğu bu önlemlere itiraz eden terakkiperver fırkası kapatıldı. İsyan 65. gününde Şeyh Said'in 45 müridinin Diyarbakır'da asılmasıyla son buldu. Bundan böyle rejim hepten sertleşecek, gaziye suikast davasının ardından muhalefet tamamen ezilecek, Türkiye devrimler yapılıp bitene kadar kapalı bir rejime sokulacaktı. Ayağında çizmeleriyle 12 yıl boyunca o rejimi yönetecek adam o günden itibaren rejimin dizginlerine sımtıkı sarılacak ve o dönemde kendisine yapıştırılan damgayı bir daha hiç üzerimden atamayacaktı. 1927-1928 Yeni harflerle ilk mektup Sevgili Kardeşim Yeni Cumhuriyet'in ilk balosu Pembe Köşk'e düzenlendi. Yapımı yeni tamamlanan geniş bir bahçe içindeki bu köşk ve ailesinin yeni mekanıydı. Pembe Köşk'e taşındıktan sonra aileye Erdal adlı yeni bir evlat daha katılmıştı. Mustafa Kemal Paşa Ankara'daki büyük elçilerin de çağrıldığı davet için kendi bekar köşkü yerine İsmet Paşa'nın Pembe Köşk'ünü seçmişti. Balonun sürprizi ev sahibesiydi. Mevhibe hanım o gece konuklarının karşısına Belçika'dan özel olarak getirttiği balo kıyafetiyle ve asıl önemlisi başı açık olarak çıktı. First Lady o günden sonra da bir daha başını örtmeyecekti. Bu aslında yaklaşan reformların ilk işaretiydi. İçeride muhalefeti susturan Cumhuriyet devrimlere başlamadan önce vitrine kendi önderlerini koyuyor ve ilk provayı onlar üzerinde yapıyordu. Şapka Kanunu'nu da kadınları özgürleştiren yasaları da ilk uygulayanlar onlar oldu. Sıra harfleri gelmişti. İsmet Paşa başta harf devrimine itiraz etmiş. Kolay iş değil, bütün devlet işlemleri bozulur demiş, uygulamanın en az 2-3 yıl alacağını söylemişti. Ancak Mustafa Kemal aceleciydi. Ya 3 ayda olur... Ya hiç olmaz dedi ve yeni alfabeyi ilan etti. İki dost arasındaki mizaç farkını ortaya koyan en ilginç örneklerden biri o dönemde yaşandı. Bir gün Cumhurbaşkanı arkadaşlarıyla çalışırken İsmet Paşa'nın geldiğini haber verdiler. Herkes telaşla önündeki kağıtları saklamaya girişti. Çünkü Mustafa Kemal dahil hepsi yasaya rağmen eski Türkçe yazıyorlardı ve buna en çok İsmet Paşa'nın kızacağını biliyorlardı. Bu hassasiyet nedeniyle olsa gerek Mustafa Kemal yeni harflerle ilk mektubunu Başbakan İsmet Paşa'ya yazdı. Bu tarihi mektup üzerindeki imna denemeleriyle arşive girecek ve kendi devrimini deneyen bir liderin eşsiz çabasını belgeleyecekti. Mustafa Kemal'den mektup 4-5 Ağustos 1928 İsmet'e, sevgili kıymetli kardeşim, mektubunuzu büyük zevkle okudum. Çok mütehassız ve müstefit oldum. Temas ettiğiniz ve intaç etmekte olduğunuz işler hakkında verdiğiniz izahat ne tatminkardı. Muhabbet ve hasretlerimin size pek azını ibla edebilecek bu mektubumun, eminim ki yeni harflerinin lisan ve lehçemizi tamamen, İfadeye kafi geldiği hakkındaki fikrinizi teyit edecektir. Muhabbet, hasret, iştiyak, temenni, muvaffakiyat. Gazi Mustafa Kemal 1930 Her şeye yeniden başlayacağız. Var mısın? İsmet Paşa'nın 1930 yılına ait not defterinin sayfaları arasında tek müjdeli haber 7 Şubat Cuma'ya yazdığı Özden Doğdu notuydu. Ondan sonraki sayfalarda hemen hemen hep aynı not göze çarpıyordu. Mali vaziyet üzerine gazi ile görüştüm. Mali vaziyet bozuktu. Savaştan yeni çıkan Türkiye 100-200 milyon liralık bütçelerle zar zor ayakta durmaya çalışıyordu. Hayat pahalanmış, halkın alım gücü düşmüş ve yolsuzlukların yaygınlaşmasıyla toplumda hoşnutsuzluk büyümüştü. İşte tam o günlerde İsmet Paşa not defterine şu satırları yazdı. 30 Temmuz Yalova, 31 Temmuz banyo başlangıcı ve yeni fırka meselesi. Yalova'da Gazi ile İsmet Paşa Çağrı'nın bir muhafelet partisi kurmak olduğuna karar verdiler. Böylece hem tek parti rejiminin yarattığı çürmeyi önleyebilir hem de dışarıdaki dikta görüntüsünü düzeltebilirlerdi. Yeni parti devriminin yerleşip yerleşmediğini de sınıma fırsatı yaratacaktı. Gazi bu iş biz Yeni parti için seçilen Muhalif Fethi Bey'di. Fethi Bey, İsmet Paşa'nın devletçiliğine karşı liberalizme inanan bir sivildi. Totaliter bir rejimden demokrasiye geçiş döneminin olası sıkıntılarını giderebilecek en iyi isimdi. Ancak serbest fırka kurulur kurulmaz herkese şaşırtan bir gelişme yaşandı. Çankaya'da devrimler yerleşti rehafede yaşanırken 5 yıla sığan büyük değişimlerin halkta yarattığı şaşkınlık bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Birikmiş gerginlikler patlamış, muhalifler akın akın yeni partiyi akmaya başlamıştı. Bu Fethi Bey'in bile beklemediği bir destekti. İş Fethi Bey'in de denetiminden çıkıp rejim için tehlikeli bir hal alınca ikinci çok partili demokrasi denemesi de büyük hüsranda sona erdi. İsmet Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen Serbest Fırka kendisi feshetti. Ancak devrimin önder kadroları büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Gazi bir gün İsmet Paşa'ya her şey bitti dedi. Şimdi her şey yeniden başlayacağız. Var mısın? Yoksulluğu yenmeden devrimi oturtmak mümkün değildi. O halde şimdi kalkılma savaşına başlayacaklardı. Ayrım sonu sayfa 62 Ayrım 5 İsmet Paşa sayfa 63 1932-1933 seni okurken hıçkırıklarla ağladım. İsmet Paşa 1932 yılında Sovyetler Birliği'ne gitti. Stalin, Türkiye Başbakanını Kızıl Meydan'da muhteşem bir törenle karşıladı. İki lider birlikte enternasyonel marşını dinledi. Paşa'nın niyeti hem kuzey komşusuyla siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirmek hem de Sovyet ekonomisini yakından incelemekti. Liberalizm bunalıma girince planlı ekonominin nasıl uygulandığını görme ihtiyacı duymuştu. Türkiye'ye döndükten bir süre sonra Sovyetler tecrübeli bir uzman heyeti Türkiye'ye yolladı ve planlı kalkınmanın reçetesini sundu. O gezide yanlarında bir de film ekibi vardı. 10. yılına giren Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir film yapmak istiyorlardı. Başbakan İsmet Paşa'dan bir 10. yıl konuşması istediler. Paşa adeta yurttaki yığınlığı dağıtmak istercesine büyük bir heyecan ve coşkuyla konuştu. Vatandaşlarım, 10 sene evvelki cumhuriyetten Türk milleti bugün hiç olmazsa 10 kat daha kuvvetlidir. Ancak İsmet Paşa'nın konuşmasına ve Ankara'daki 10. yıl kutlamalarına damgasını vuran bu coşku Anadolu'ya yansımıyordu. Bunu da en iyi gözleyen cumhurbaşkanı olmuştu. Gazi çoktandır kapandığı Çankaya Köşkü'nden dışarı çıkmış ve yurt gezilerinde halkın nabzını ölçmeye koyulmuştu. Milli mücadeleyi başlattığı Samsun'a yeniden geldiğinde halkın artık eskise kadar yakınında durmadığını görüyordu. Yanına yaklaşanlar da artık sadece şikayetlerini dile getiriyordu. Acilen bir çare bulunmalıydı. Köşkün yeni gözdesi İş Bankası'nın başarılı genel müdürü Celal Bey'di ve Mustafa Kemal artık sofrada her fırsatta ondan övgüyle söz edecekti. Ülkenin kalkınma ayaşından İsmet Paşa'nın katı devletçi politikasını sorumlu tuttuğu anlaşılan Gazi, çareyi Celal Bey'in temsil ettiği liberal politikalarda arıyordu. Nasıl askeri ve siyasi sorunlarla İsmet Paşa uğraşmış ise, mali sorunlarla da Celal Bey uğraşacaktı. Böylece iktidarda iki cephe oluşuyordu. Bir yanda yeni palazlanan müteşebbisler, öte yanda devletçi bürokrasi. Biri Celal Bey'in, diğeri İsmet Paşa'nın çevresinde toplanmıştı. Bu iki cephe aslında ülkenin tarihine damgasını vuracak iki ana damarın ilk filizleriydiler. Sonunda Celal Bey İnönü'nün iktisat vekili oldu ve Türkiye katı devletçilikten özel teşebbüsü geliştirmeye dönük sınırları bir liberalizmle yöneldi. İsmet Paşa Gazi'nin kendisine sırt çevirdiğini düşünüyordu. O yılların not defterlerinde Paşa'nın burukluğunun izlerini rastlamak mümkün. Bazen sıkıntılı bir parti toplantısında acemice karalanmış bir gemi resmi ve yanında Ömer bu gemiden daha iyisini yapar notu. Bazense ciddi ciddi yazılmış bir vasiyet talimatı. Ölürsem valideme de karım ve çocuklarım gibi maaş bağlanacaktır. O güne dek Gazi sabaha karşı sofradan kalkarken nasıl olsa İsmet uyanmıştır. Ankara ona emanetken ben rahat uyuyabilirim derdi. Hatta bir seferinde dil devrimi konuşulurken Çankaya Köşkü'nde bir kağıda adeta vasiyet eder gibi şu cümleleri yazdırmıştı. Müşküllerinizin halinde daima başvekil İsmet Paşa'ya müracaat edeceksiniz. Başka kimseye değil. Çünkü her büyük işin ehli ve faili olduğu gibi bu işin de yüksek ameli İsmet Paşa'dır. Ancak zirvedeki iki insan arasındaki bu güven havası kaybolmaya yüz tutmuştu. Artık daha sık tartışıyorlardı. Her tartışmadan sonra pişman oluyor ve kırılan kalpleri onarmak yine mektup satırlarına düşüyor, düşüyorlardı. Mustafa Kemal'den mektup 6 Ağustos 1933 İsmet Büyük adamsın, hassas olduğun kadar his veren adamsın. Sen benim sözlerimi okurken gözlerin yaşarmış, ya ben seni okurken hıçkırıklarla ağladığımı söylesem, inanır mısın? Bu duygularımı sofrada değil, kimsenin yanında değil, yatak odama çekildikten sonra mahremimle yazıyorum. Sen beni muhakkak çok seviyorsun, ya ben seni buna cevap istemem, Gözlerinden öperim, Gazi Mustafa Kemal. 1937 Sofrada Kavga Karabük Demirçelik Fabrikası'nın temel atma merasimi İsmet İnönü. Atatürk bilhassa ehemmiyet verdiği bu büyük müessesenin temel atma merasimine bizi memur etti. Bütün bu müesseselere 22 milyon liraya yakın para sarf edeceğiz. Cumhuriyet sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçi politikasını takip etmek yolunda olmasaydı bu memlekette hangi sermaye ve hangi fen ile bu müesseseleri kurabilirdik? Genç Cumhuriyet'in imar dönemi açılmıştı. 1930'lar Türkiye'nin iki dünya savaşı arasında soluklanıp yol alabildiği yıllar oldu. Bir yandan yurdu demir ağlarla ören demir yolları hamlesi sürdürülürken öte yandan yeni barajlar, köprüler, fabrikalar açıldı. Dil ve tarih coğrafya fakültesi de o dönemde kuruldu. Kırsal kesimin kaderini değiştirecek köy enstitülerinin temelleri de o yıllarda atıldı. Ancak 1937 yılına gelindiğinde Ankara'da işler bozulmaya başladı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan 17 yıldır birlikte çalışıyordu. İnönü yorulmuş, Atatürk hastalığının da etkisiyle gerginleşmişti. Artık tartışmalarındaki üslup daha kırıcı oluyordu. Sorun iktidarın ikiye bölünmüş olmasıydı. İnönü yürütmenin başı olarak işine karışılmamasını istiyordu. Oysa Atatürk bir efsaneydi. Ve ülkede olup biten her şeyden haberdar oluyor, her şeye karışıyordu. Atatürk Orman Çiftliği ve İstanbul'daki bira fabrikasının kaderi konusunda aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma tam o günlerde bir dışişleri meselesinin nedeniyle hepten alevlendi. Bir uluslararası konferansa katılan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a Atatürk ayrı İnönü ayrı talimat vermiş ve tabi sonunda Atatürk'ün talimatı uygulanmıştı. Başbakan ise ben hükümet olarak bunu kabul etmiyorum demişti. Bu anlaşmazlığın gerginliği içinde oldukları bir gün trende tartışarak Ankara'ya geldiler. Asıl fırtına akşam sofrada koptu. Köşkteki yemeğe bütün bakanlar davetliydiler. Büyük kavganın orada çıkacağını herkes tahmin ediyordu. Nitekim İsmet Paşa'nın deyişiyle Atatürk o gece şahıslara karşı çok kinci olmaya başladı ve toplantı ekşi bir havaya büründü. Bunun üzerine İnen'ü de bakanlarını savunmak zorunda kaldı ve sinir içinde tartışırken ağzından bir cümle çıktı. Memleket davaları sofrada kararlaştırılıyor dedi. Atatürk bu durumda devam edemeyiz diyerek sofradan kalktı. Ayrılık vakti gelmişti. O güne dek pek çok kez tartışmışlardı. Ancak sabah olunca Atatürk İsmet Paşa'yı çağırır, dün gece coştuk yine. Sen bildiğin gibi yap der, işi tatlıya bağlardı. Bu kez kavga herkesin içinde olmuştu. Ertesi gün birlikte İstanbul'a tarih kongresine gideceklerdi, trende buluştular. Atatürk kavganın alem önünde olmasından yakındı ve bir süre ara vermeyi teklif etti. İnönü kırgın, hay hay. Müteşekkir olurum karşılığını verdi. Atatürk'ün sofraya davetine de çok yorgunum gidip yatayım diyerek reddetti. Son soru yerine kimi düşüneceğiydi. Celal Bayar dedi Atatürk. İnönü bana iyi tesir etti dedi ve çıktı. Onca engebe içinde omuz omuza yürüdükleri uzun bir yolu son dönemeçte ayırmışlardı. İsmet Paşa kendi kompartımanına döndükten sonra not defterine şu iki satırı yazdı karar, çekilme kararı. Atatürk ise İsmet Paşa çıkar çıkmaz yaverini çağırdı ve git arkadaşlarına söyle dedi. Bizde adettir. Bir makamından ayrıldı mı herkes ondan yüz çevirir. İsmet Paşa'ya eskisinden fazla saygı gösterecekler. Bir gün sonra Tarih Kongresi'ni izlemek üzere Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiler. Atatürk'ün sıkıntısı yüzünden okunuyordu. Lojada otururlarken İnönü bir kağıda akşama benimle gelebilecek misin yazdı. Atatürk olumlu cevap vermiş olmalı ki İnönü aynı kağıda demek bana çok dargın değilsin diye yazdı ve Atatürk'e uzattı. Gazi kendisine uzatılan bu barış çubuğunu aynı kağıdın altına şu tarihi satırları yazıp imzaladı. Hayır her şeyi unuttum bildiğin gibi arkadaşım ve kardeşimsin. İnönü bu kağıdı alıp cebine koydu ve ölene kadar sakladı. 1937 İktidar Kavgası İstifadan sonra Atatürk'ün tahmin ettiği şey olmuş ve İnönü koltuktan düşün, düşünce pembe köş tenhalaşmıştı. Şimdi bu yeni hayata alışmaya çalışacaklardı. Sonraki emeklilik dönümü İsmet Paşa'ya gençliğinde terk ettiği bazı alışkanlıklarını hatırlattı. Klasik müziği Yemen çöllerine sevmiş ve hep bir enstrüman çalmak istemişti. Lakin o güne dek hiç boş vakti olmamıştı. Müzik eğitiminden kalan zamanlarında da iki İngilizce öğretmeninden günde 5-6 saat dil dersleri alıyordu. Annesi Cevriye Hanım bir gün bu yaştan sonra kendini ne yarıyorsun oğlum deyince İnönü olur mu anne yaşım ne başım ne demişti. Daha istikbalim var benim 54 yaşındaydı ve istikbalin cumhurbaşkanıydı. Atatürk'ün hastalığı ilerlemişti ve yakın çevresi ona bir şey olursa yerine İnönü'nün geçmemesi için kulis yapmaya başlamıştı. Gerçi İnönü ve Atatürk arada haberleşiyorlardı ama her ikisinin yakın çevresinde de şiddetli bir vesayet çekişmesi içten içe sürüyordu. 1938'in Temmuz ayı geldiğinde Lozan'ın yıl dönümünü bir tek Atatürk hatırladı ve İsmet Paşa'yı aratıp kutladı. İnönü bu Kadir Şinaslı'ya şu mektupla cevap verdi. Mustafa Kemal'e mektup 26 Temmuz 1938. Büyük sevgili Atatürk, Lozan günü vesilesiyle iltifatlarınızı söyletmek lütfunda bulundunuz. Kendi ızdırabınızı unutarak bana yeniden sağlık, bahtiyarlık verdiniz. Şükran ve minnetlerimi kabul buyurunuz. Başbakan İsmet İnönü, çocukları Ömer, Özden ve Erdal. 23 Nisan 1936. Bir fotoğraf. Veli nimetim Atatürk. Katiyen eminim ki bu hastalık günlerini geçireceğiz. Siz bütün afiyet ve neşenizle ve şerefle daha çok uzun seneler millet ve memleketi idare buyuracaksınız. Derin tazimle ve dayanılmaz bir özdeyişle ellerinizden öperim veli nimetim. Atatürk artık sis hitabıyla yazılan bu mektupları Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasının başurundaki çekmecede saklıyordu. Ancak tepede kavga öylesine kızışmıştı ki İstanbul'a atayı ziyarete gitmek isteyen İnönü kendisinin öldürülmesinden korkan yakın arkadaşları tarafından neredeyse zorla vazgeçirildi. Aynı günlerde Atatürk de bu yakın dostundan haber alamıyor, ziyaretine gelmemesini yadırgıyor, sorunca da kendisine İsmet Paşa'nın ölümcül hasta olduğu söyleniyordu. Eylül ayında ölümüne iki ay kala vasiyetinin beşinci maddesine şu cümleyi yazdı. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. Belki de otuz duman içinde kendisine İsmet Paşa'nın öldüğü söylenmiş, o da bunun telafi için vasiyetinde İnönü'nün çocuklarına sahip çıkmıştı. İnönü'ye gelince o bunu kendisine yapılan bir haksızlığı telafi çabası olarak yorumladı. Kasım 1938 Beni Yalnız Bırakma 10 Kasım günü Kara Haber Pembe Köşke telefonla ulaştı. Dışarı bakınca köşkün çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını gördüler. İnönü korumaya alınmıştı. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi İsmet İnönü'yü Atatürk'ten boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına ittifakla seçti. Akşam İsmet Paşa gözyaşları içindeki karısının teselliye gittiğinde önümüzde çetin günler var. Beni yalnız bırakma dedi. Artık şef oydu. Eski şefin ardından veda konuşması yapmakta ona düşecekti. Radyo konuşması 21 Kasım 1938 Büyük Türk Milletine bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk'ün fani vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür. Aralık 1938 Milli Şef Türkiye'nin yeni dönemi Atatürk'ün ölümünden bir buçuk ay sonra açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Aralık ayında Celal Bayar başkanlığında olağanüstü toplanan kurultayda İnönü'ye değişmez genel başkanlık payesi verdi. İnönü isterse ömür boyu parti lideri olarak kalabilecekti. Türkiye siyaset tarihinde milli şef dönemi olarak adlandırılan dönemin perdesi böylece açıldı. İsmet Paşa bundan böyle bu isimle anılacaktı. Artık zirvede tek başınaydı. Aynı dönemde Avrupa'da başka şefler sahnedeydi. Dünya içten içe karnıyor ve Nazilerin kas adımlarıyla bir cihan savaşına yürüyordu. Avrupa silaha sarılıyordu. Korkulan savaş 1 Eylül 1939 sabahı Alman birliklerinin Polonya sınırını geçmesiyle patladı. İki gün sonra da İngiltere ve Fransa savaşa girdiler. Artık dünya ikiye ayrılmıştı ve Türkiye, önderini kaybetmesinin üzerinden daha bir yıl geçmelen bir dünya savaşının ortasında yapayalnız kalmıştı. İki bloktan birinin yanında saf tutmak zorundaydı. Harpten önce demokrasi cephesinden yana eğilimini belli etmişti. Şimdi bunu belgeleyecekti. 19 Ekim'de Ankara'da İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında bir ittifak anlaşması imzalandı. İsmet Paşa, müttefiklerden yana bu saf tutmuş ve alacağı silahlara karşılık ancak saldırıya uğrarsa savaşmaya söz vermişti. İktidarı devraldığında gevşetileceğini vaat ettiği rejimin iplerine aksine sıkmak zorunda kaldı. Yeni bir sansür nizamnamesiyle basın hepten kontrol altına alındı. Nazilerle işbirliğini savunan Cumhuriyet gazetesi 3 ay kapatıldı. Gazetelere savaşa ilişkin yorum yapmamaları, Milli Şef ve ailesine ilişkin haberlere büyük yer vermeleri emredildi. Atatürk'ten sonra ülkede bir yönetim boşluğu oluşmadığı, Şef'in duruma hakim olduğu herkese gösterilmeliydi. Artık inenü Ailesinin at gezintileri manşetleri süslüyor. Paşanın bir kabulde, konserde, temsilde ya da at yarışlarında görünmesi veya Mevhibi Hanım'ın sargı sarmayı öğrenmesi birinci sayfadan haber oluyordu. Hava durumunun nasıl yazılacağından, savaş haberlerinin hangi sayfada, ne genişlikte yer alacağına kadar her şey Emre Taviydi. 1940 Haziran'ında İtalya'da savaşa girdi. İnönü İtalyan sesini Lozan'dan tanıyor ve ne çılgınlıklar yapabileceğini iyi biliyordu. Harp yangınının Akdeniz'i de tutuşturması üzerine müttefikler Ankara üzerinde baskılarını artırdı. İnönü ufukta yaklaşan tehlikeyi görüyordu, tedirgin de. O ay Alman askerleri Paris'e girerken İsmet Paşa da Trakya manevralarında askeri birlikleri denetliyordu. 1940 Kasım'ında Türkiye'de karartma geceleri başladı. Sokak lambaları perdelendi, vapur projektörleri söndürüldü. İstanbullular Savaşı, Londra'dan ile gelen ve harbin son vakalarını gösteren Türkçe filmlerden ve İngiliz kütüphanesindeki yabancı gazetelerden takip ediyorlardı. Karikatürlerde füfrerle dalga geçiriliyor, nazizmin ayak sesleri henüz İstanbul'dan duyulmuyordu. Lakin ünlü o kadar rahat değildi. Cumhurbaşkanı her sabah Dışişleri Bakanı'nı köşke çağırıp Avrupa haritası üzerinde kurmaylarıyla çalışıyor ve Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in neler yapabileceklerini tahmin etmeye çalışıyordu. 1941 yılının hemen başında Alman orduları Romanya'ya girdi. Bulgaristan ve Yunanistan düşmek üzereydi. Savaşın alevi Balkanlılara yayılmış ve Trakya sınırına dayanmıştı. Naziler adım adım Türkiye'ye yaklaşıyordu. Hemen Trakya sınırındaki birlikler Anadolu vakasına nakledildi. Edirne ve Uzunköprü yakınlarındaki demiryolu köprüleri havaya uçuruldu. Anadolu'da savunma hatları oluşturulmaya başlandı. Yardımseverler Cemiyeti Başkanı Mevhi ve İnönü, kadınları sivil savunma hizmetlerinde görev almaya çağırdı. İstanbul Valiliği, Anadolu'daki yakınlarının yanına gitmek isteyen İstanbulluların trenle bedava nakledileceklerini duyurdu. 1 Mayıs'ta Anadolu'ya ilk göç kafilesi İstanbul'u terk etti. Filmlerdeki savaş artık gerçekti. İnönü iki dev arasında sıkışıp kalmıştı. Savaşın en kritik aşamasında Türkiye kritik noktadaydı. Naziler Trakya sınırına 60 kilometre mesafeye kadar geldi ve durdular. Hitler'in Rusya'ya Polonya'nın yanı sıra Türkiye üzerinden de saldırma olasılığı İsmet Paşa'yı kaygılandırıyordu. Türkiye artık bir karar vermek zorundaydı. Ölümlerden ölüm beğenecekti. Ya savaşa girip yok edilecek ya girmeyip işgal edilecekti. Eldeki tek kuz İnönü'nün kararlılığıydı. Bütün gençliğini savaşa veren adam şimdi ülkesinin gençliğini savaşa vermemek için direnecekti. İsmet Paşa İngiltere, Almanya ve Rusya gibi üç büyük tehdide karşı denge politikası izliyor. Hem müttefiklerle giriştiği işbirliğini sürdürmeye hem de Almanya'yı karşısına almamaya çalışıyordu birbiriyle savaşan iki tarafla da dostluk adlaşması imzalayıp hepsinin Büyükelçilerini aynı törende buluşturabilmek ve onlara iki taraftan ayrı ayrı aldığı askeri yardım malzemelerini gösterebilmek işte İsmet Paşa'nın başarısı buydu 1941 Haziran'ında Almanların Rusya'ya saldırdığını İsmet Paşa Yalova'daki yazlığında oğlu Ömer'den öğrendi ve ağız dolusu bir kahkaha attı korktuğu iki ordu birbirine girmişti. Türkiye hiç olmazsa bir süre rahat edecektir. Ayrım sonu sayfa 79. Ayrım 6. İsmet Paşa sayfa 79. 1941-1942 ekmek karnesi. Oğlu Ömer'e mektup 13 Ağustos 1941. Sevgili oğlum, bugün bir saat oldukça sars sayılırabilecek tempoda at gezisi yaptım. Çok neşe ile döndüm. Çalışma kuvvetim de çok iyi. Çok müddetler hafif ve keyifli olarak okuyorum. Sıhhatimin, sinirlerimde sağlığın benim tecrübeme göre en iyi deliri budur. Milli Şef, İstanbul'da yatılı okuyan oğlu Ömer'e yazdığı mektupta da belirttiği gibi savaş döneminde bedenini ve otoritesini sağlamlaştırmak amacıyla at gezilerine ağırlık vermişti. Ailesiyle ulus meydanından atla geçerken adeta hem ülke içindeki muhaliflerine hem dünyaya karşı bir güç gösterisi yapıyordu. Amerika'nın da savaşa girmesiyle barut kokusu bütün dünyaya yayılırken şef, ülkenin tek hakimi olduğunu gösteriyordu. O yıl yeni 10 liralıklar eski cumhurbaşkanı yerine yeni cumhurbaşkanının resmiyle basıldı. İnönü, Atatürk öldü ama yeri boş kalmadı mesajı veriyordu. Bütün ülkede bir kısıtlama devrine girildi. Yiyecek sıkıntısı büyüyordu. Ekmek karneye bağlanmış, büyük şehirlerde yaşayanlar bahçelere sebze ekmeye başlamıştı. Azınlıklara varlık vergisi konmuş ve ödeyemeyenler Aşkale sürgüne gönderilmişlerdi. Durum Çankaya köşkünde de parlak değildi. Yokluk oraya kadar tırmanmıştı. İnönü ailesi yakıt yokluğundan köşkte paltoyla oturuyordu. Tütüne, çaya ve kahveye zam geldiği o günlerde İsmet Paşa sigarayı bıraktı. 1943-1944 Aşkaldınız Ama Babasız Kalmadınız Adana'nın Yelice Tren İstasyonu 1943 yılı Ocak ayında olağanüstü bir hareketlilik yaşadı. İngiliz Başbakanı Winston Churchill, Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gelmişti. Müttefikler bir Balkan cephesi açacaklardı ve bunun için Türkiye'nin savaşa girmesi zorunluydu. Alman orduları Stalingrad önünde yenilmişti. Türkiye artık Alman tehdidinden çok Sovyet tehlikesinden endişeliydi. İsmet Paşa bu tehlük eden korunabilmek için İngilizleri yanaşmış görünüyor ama savaşa girme tekliflerini de geçiştirmeye çalışıyordu. İki gün süren görüşmelerden iki lider de memnun ayrıldı. İnönü istediği silah yardımını garantilediği inancındaydı. Churchill ise Türkiye'nin İngiltere'ye daha da yakınlaştığı düşünüyordu. 1943 sonunda İnönü Kahire'de Amerikan ve İngiliz liderleriyle bir araya geldi. Üç gün süren konferansta iki lider Türkiye'ye son kez savaşa katılma çağrısı yaptılar. Ünemi bu çağrıyı ilki olarak kabul etti ancak önce bize yeterli askeri malzeme verin diye koşul koydu. Bir yandan vakit kazanmak istiyor, bir yandan da savaş sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde olası tehlikelere karşı güç toplamaya çalışıyordu. İsmet Paşa not defterine Almanya ve Japonya harp ilanı notunu düştüğünde aslında savaş, hiyyelen bitmişti şef ülkesini bu ateş çemberinden yanmadan çıkarmıştı ancak içeride hiç ummadığı bir sürpriz onu bekliyordu savaş biter bitmez farklı sesler çıkmaya başlamıştı harp yanlıları Paşa'nın savaşa girmeyerek milletin erkekliğini öldürdüğünü söylediler harbe karşı olanlar ise çekilen sıkıntılardan ve artan baskılardan Şefi sorumlu tuttular Altı yıldır ülkeyi savaşa sokmama savaşı veren İnönü kimseye yaranamamıştı. Yıllar sonra bir gezide yolunu kesen bir çocuk buraya ne yüze geliyorsun diye çıkıştı. Sen bana şekeri beş liraya yedirmedin mi? İnönü buruk bir ifadeyle cevapladı. Evet ama seni babasız bırakmadım. Üçüncü bölüm son demiş. 1900 kaldı İmrenerek Baktığımız Rejim İsmet Paşa demokrasiyi tanıyordu. Demokrasinin beşiği olan ülkeleri gezdiğinde hep özenmiş bu düzene ulaşamamanın acısını çekmişti. Gittiği yerlerde özgürlüğü doyasıya solumuş, her renkten, her görüşten insanın düşündüğünü özgürce söyleyebilmesini biraz da gıptayla izlemişti. Türkiye giyimi kuşamıyla o uygar dünyanın bir parçası gibi görünse de rejimi itibarıyla onun gerisindeydi. İşte şimdi o hayali kurulan rejimi yeniden denemenin zamanı gelmişti. Bu kez uluslararası ortam da bunu gerektiriyordu. Avrupa'da diktatörlükler birer birer devrilmiş, savaştan demokrasi cephesi zaferle çıkmıştı. Türkiye doğusunda hak iddia eden Sovyetlere karşı batıyla bütünleşmeye çalışıyordu. Batıyla bütünleşebilmenin koşulu ise demokrasiydi. Büyük kurultayın sayın üyeleri, tek dereceli milletvekili seçimini ilk defa tecrübe edeceğiz eğer bir iki ay içinde... Olağanüstü bir engel çıkmazsa yeni seçime gitmek kararındayız. İsmet Paşa 1946 baharında CHP'nin ikinci olağanüstü kurultayında salonu ve dinleyici localarını dolduran heyecanlı partililere seçim haberini böyle verdi. Bunun sancılı bir süreç olacağını biliyor ancak fırtına olacaksa ben saken olsun diyordu. O kurultayda İnönü'nün değişmez genel başkanlık sıfatı kaldırıldı. Milli şeflik, milli şefin önerisiyle tarihe karışmıştı. Savaş döneminde çekilen sıkıntılar, CHP'yi genelliksel tabanından uzaklaştırmış ve huzursuz kitleleri bir arayışa itmişti. 1945 yazında dörtlü takrir denilen bir önerge vererek parti içi demokrasi talep eden Celal Bayar, arkadaşları ile birlikte CHP'den kopuyor ve ve Demokrat Parti'yi kuruyordu. İsmet Paşa ve Bayar Atatürk'ten bu yana kah birlikte çalışmışlar, kah halef selef olmuşlar ve ülkedeki iki düşünce akımının simgeleri haline gelmişlerdi. Şimdi yeni bir demokrasi denemesinin ilk adımları atılırken İnönü muhalefet bayrağını Bayar'a gönül huzuruyla emanet ediyor, onun layık cumhuriyete sahip çıkacağına inanıyordu. Nitekim Yeni girişilen demokrasi serüveninde ayrı cephelerde yer alan bu iki adam onca fırtınalı maceraya rağmen birbirlerine ve rejime saygıyı elden bırakmayacaklardı. Temmuz 1946 Paşa demokrasi dersinde. Meydanlar çok partili demokrasi ile 1946 yazında tanıştı. Türkiye siyaseti hiç alışkın olmadığı bir dayanıklılık testine giriyordu. Demokrat Parti bütün propagandasını tek parti döneminin eleştirisi üzerine kurmuş ve mesajını tek bir sloganla toplamıştı. Yeter, söz milletindir. Mitinglerde uçluk zaman zaman sertleşiyor, eleştirilerin dozu artıyor, bu tür taşkınlıklara hiç alışkın olmayan bürokratlar ve güvenlik güçleri olmadık engeller çıkarıyorlardı. İnönü seçiminin sonucundan emin gibiydi. Savaş felaketinden koruduğu milletin kendisine minnettar olduğunu zannediyordu. 21 Temmuz günü geldiğinde eşi ve annesiyle birlikte sandık başında gülümsüyordu. Seçimi CHP kazandı ancak sonuçların üzerine gölge düştü. Açık oy, gizli tasnif usulüyle yapılan seçim sırasında Demokrat Parti bazı yerlerde öne geçince CHP teşkilatı gereksiz yere paniğe kapılmış ve sandık kaçırmalar, sayım hileleri gibi yöntemlerle seçimi şaibeli hale getirmişti. İsmet Paşa 1947 yazında Bayar'la da birkaç kez görüşerek bir beyanname hazırladı ve bunu 12 Temmuz günü açıkladı. Bu beyanname ile devlet reisi olarak kendisinin her iki partiye eşit uzaklıkta olduğunu duyuruyor, muhalefetin teminat altında olacağı sözünü veriyor, Adeta demokrasinin kullanma kılavuzunu açıklıyordu. 1950 seçimleri yaklaşırken İsmet Paşa uzun bir yurt gezisine çıktı. Konuşmalarında ısrarla demokrasiyi anlatıyor, ders veren bir öğretmen gibi halka yeni rejimi tanıtıyordu. Sevgili hemşerilerim, gelecek yıl memlekette büyük seçim yapılacaktır. Siyasi gelişmelerimiz Öyle dereceye varmıştır ki bir vatandaş bir partide ise onun amcasının oğlu hatta kardeşi öteki partide olabilir. Onların bir araya gelip de birbirlerini kötülemesi kadar manasız bir şey olur mu? Anlıyor musunuz? Paşanın artık yeni bir şapkası vardı. Kalkaklı İsmet Paşa ve milli şeften sonra şimdi fötürlü İnönü. Politika meydanlarına iniyordu. 14 Mayıs 1950 günü İnönü hayatının yeni bir kavşağına ulaştı. Savaşlar kazanmış bir kumandan şimdi kazanmak için süngünün, çizmenin, silahın yetmeyeceği bir yerde, sandıkta yeni bir cenge girişiyordu. Seçimde aleta İnönü oylanacak ve sonuçta İnönü ile birlikte Türkiye'nin de kaderi değişecekti. 14 Mayıs 1950 Millet değişiklik istedi, kaybettik. 14 Mayıs gece yarısı Türkiye Beyaz ihtilalin haberiyle sarsıldı. Devleti kuran parti Atatürk'ün CHP'si çökmüş, çeyrek asırlık tek parti iktidarı halkın %60'ının oyuyla devrilip gitmişti. İnönü kurduğu demokrasisinin ilk kurbanı olmuştu. Oğlu Erdal'a mektup 22 Mayıs 1950 Sevgili Erdal'ım, evimizi taşındık. İçimden hiç çıkmamış gibi bir rahatlık içindeyim. Bu mektubumu eski kütüphanemden yazıyorum. Özden, Ömer, büyük annenin herkes vaziyeti iyi ve tabii aldılar. Benim üzüntüye düşmemekliğim için bütün hünerlerini kullandılar. Hepsinin kıymeti gönlümce bir derece daha artmıştır. Seçimi fena nispetle kaybettik. Niçin kaybettik? İnsaflı, insafsız bin bir sebebi var. Fakat en başta geleni değişiklik arzusudur. Bu da milletlerin hem masum hem tabi bir arzularıdır. En sıkıntılı zaman kaybolmuş bir seçimden sonra geçen bir haftadır. Şimdi bu bitti. İki gün sonra yeni cumhurbaşkanı ve seçecektir. Saat 18.30'da beni yeni cumhurbaşkanı tebrik edeceğim. Bu bir hafta çok şükür sarsıntısız geçmişti. Bu seçim memleket için hepimiz için şeref olmuştur. Taşıdığımız adla haklı olarak iftihar edeceksiniz. Sağ ol, var ol canım Erdal'ım. İlk kez muhalefete düşüyorlardı. Paşa eşine artık arabamız olmayacak. Şehre otobüsle gidip gelebilir misin diye sormuş olumlu yanıt almıştı. İnsülin iğnelerini de bundan böyle köşkün doktoru yerine mevhibe hanım yapacaktı. Siyasette gelmek kadar gitmekte vardı. Bayrağı ezeli rakibi Celal Bayrak devrederken en büyük ilgisinin aslında en büyük zaferi olduğunu düşünüyordu. Mevhibe hanıma ah on yaş daha genç olsaydım dedi. 1950 Meclisi'nin açılışına giderken kapıda tanımadığı yeni yüzler gördü. Kimi kendisine karşı saygılı, kimi kindardı. Meclis salonuna girip muhalefet sıralarındaki yeni yerine yerleşti. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bundan böyle Celal Bayar oturacak. O ise bu yeni devirde mücadeleye en baştan başlayacaktı. 1950-1959. Ak saçlı, düşkün paşa 1950'lerin başında Türkiye yeni 10 liralıklarla tanıştı. Üzerinde İnenü'nün değil Atatürk'ün fotoğrafı vardı. Paşa tedavirden kaldırılmaya çalışılıyordu. Fırtınalı 1950'ler boyunca Türkiye demokrasisi bütün çocukluk hastalıklarını yaşayacak ve ülkeyle birlikte de çok çalkantılı bir dönemden geçecekti. Yeni Başbakan Adnan Menderes kendisine hedef olarak CHP'den çok İsmet Paşa'yı seçmişti. İnenü'yü... Daima Atatürk'ün kanatları altında yaşamış bir ak saçlı general ve dünkü diktatör olarak tanımlıyor ve paşa yeter artık diye bağırıyordu. Ben devrimi yaşadım. Bunlar da yetiştirdiğim nesillerdir. De bırak bu mücadeleyi. İki lider, iki kuşak, iki görüş ve iki üslup karşı karşıyaydı. 3-5 yıl önce aleyhine satır yazmaya cüret edilemeyen adam şimdi kurduğu demokrasinin Kürsülerinde yerden yere vuruluyordu. Paşa o dönem boyunca eleştirilere bazen hadi canım sen de deyip güldü, bazen kızdı, bazen de isyan etti ama daima sabretti. 1950'lerin ilk devresini büyük imar hamlesi ve peş peşe gelen iki seçim zaferiyle geçiren Menderes, ekonomi zora girip basın, üniversite ve ordu karşısına geçmeye başlayınca hırçınlaştı. Muhalefetle ilişkiler iyice gerginleşti. Vatan cephelerinin kurulduğu DPCHP mücadelesinin savaşa dönüştüğü, inönünün dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanmasının konuşulduğu o dönemde paşa karşı atağa kalktı. Çizmelerini giyip 9 günlük bir sefere çıktı. Çizdiği güzergah büyük taarruzun yapıldığı güzergahtı. İlk durak ise Yunan başkomutanının esir aldığı uşaktı. Garp cephesi kumandanı bu kez iktidarı bozguna uğratmaya gidiyordu. O gezide yaşanan bir olay iktidar-muhalefet ilişkilerinde tam bir dönüm noktası oldu. Uşak'ta trene binmeye hazırlanan İsmet Paşa'ya 16-17 yaşlarında bir çocuk arkasından bir taş savurdu. Taş Paşa'nın başına geldi. Paşa kurtardığı şehirde arkasından vurulmuştu. Gazetecilere başında bandajla konuştu. ''Hayatıma kastetmek istediler.'' dedi. 10 yıl önce hürriyet isteriz diye Demokratik Parti'yi alkışlayan halk şimdi inenünün mitinglerinde hürriyet, hürriyet diye doğuruyordu. Dönüşte paşa yine geziye çıkacak mısınız diye soran bir gazeteciye güldü. Ömrümün seyahatle geçeceğinden şüphe etmeyin dedi. 1959-1960 75 yaşında başlayan yeni hayat. İneni... 26 Eylül 1959 günü 75. yaş gününü kutladı. O gün duygulu bir konuşma yaptı. 40 yıldır ülke hizmetinde olduğunu, güçlükler ve başarıların sırayla birbirini kovaladığı bir hayat sürdüğünü anlattı. Sözleri bir veda konuşmasını andırıyordu. Oysa o günlerde veda eden annesi Cevriye Hanım oldu. Paşa hayatının birçok sırrı gibi bu acıyı da not defteriyle paylaştı. İstanbul, hemşirenin evi, annem ağır. Bir Aralık beni tanıdı, sevindi, kucaklamaya çalıştı. Yavaş yavaş daldı. Saat 11'de, 17'de söndü anneciğim. İnönü sıkıntıdaydı. Demokratik Parti'ye artan siyasi baskılarını kendi ailesine de yöneltmiş, AKİS dergisiyle muhalefet yapan damadı Metin Toker'i hapsettirmişti. Torunu Gülsün, babası hapisteyken doğmuştu. Eylilerin sonunda ekonomik sıkıntıları da büyümüş ve pembe köşkü kiraya vermek zorunda kalmışlardı. İnönüler mevzu sevlerine taşındılar hayat 75 yaşında Paşa'ya hala sürprizler hazırlıyordu. O günlerde bu ev muhalefet karargahı gibiydi. Özellikle uşak saldırısından sonra partililer, gençler ve bu arada bazı askerler geçmiş olsun ziyaretlerine başlamışlardı. Paşa askerlerle sohbetinde hırs içinde olduklarını fark etti. İhtilalin ayak sesleri kulağına geliyordu. Ordu da bıçağın kemiğe dayandığının farkındaydı. 1960 Nisan'ında bunu iktidarda fark etti. Kayseri'de şehre... Girmesini engellemekle görevli askerler İnönü'nün karşısında selam durdular. CHP lideri İnönü gitmiş İsmet Paşa gelmişti ve asker taarruz için gözünü Paşa'ya dikmişti. İşte o aşamada Demokratik Parti iktidarı Paşa'dan kurtulmaya karar verdi. Menderes mecliste yargı yetkisi de bulunan bir tahkikat komisyonu oluşturup CHP'yi kapatma hazırlığına girişti. Muhalefet Partisi'nin hücre örgütü kurarak silahlı isyan hazırlığını öne sürdü. Komisyon önerisi meclise gelince inönü söz aldı ve ilk kez ihtilalden söz etti. Biz ihtilalden gelmiş bir nesiliz. Meşrutiyet ihtilalinden geldik. Cumhuriyet ihtilaline yöneldik. İhtilalden demokrasiye geçmek için çok zahmet çektik. Ama demokratik rejimi baskı rejimine çevirirseniz ihtilal millet için meşru bir hak olur. Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam. Ve ihtilal sokaktan başladı. Tahkikat komisyonu İnönü'ye 12 oturum meclise katılmama cezası verince tepki yollara taştı. Öğrenciler ayaklandı. Menderes'in radyodan yayılan sesi kahrolsun diktatörler sloganları arasında boğuldu gitti. Anlam Menderes radyo konuşması 28 Nisan 1960. Muhterem vatandaşlarım memleketimiz ne bir ihtilal karşısındadır ne ihtilalin sözde haklı sebepleri bu memlekette mevcuttur. Başbakan Menderes ihtilali yalanlarken ihtilalciler hazırlıklarını tamamlamıştı bile. İsmet Paşa 26 Mayıs akşamı ihtilal kapımızda diyerek uyuduğu 27 Mayıs sabahı ihtilalin kapıyı çalmasıyla uyandı. Çok partili demokrasi 15 yılda gelip bir kayaya toslamıştı. Gece askerler Paşa'nın güvenliğini sağlamak için evi muhafaza altına almıştı. Sabah inerliği kapıda görünce koşup elini öptüler. İsmet Paşa yanaklarını okşadı. En zorlu dönem şimdi başlıyordu. Ayrım Sonu sayfa 97 Ayrım 7 İsmet Paşa sayfa 97 1960-1961 Asmayın O yaz İsmet Paşa Heybeli Adaya tatile gitti. İhtilalin gelişmelerini adadan dikkatle izliyordu. İhtilalin liderliğine getirilen Cemal Gürsel'e bir an önce seçime gitmelerini tavsiye etmiş. Gürsel de bu tavsiyeyi yakınlarına İsmet Paşa geldiği girecek bir delikanlı kadar heyecanlı diye nakletmişti. Oysa Paşa heyecanlı değil endişeliydi. Askerin geldiği kadar kolay gitmeyeceğinden korkuyordu. Nitekim ihtilalciler içinde görüş ayrılığı baş göstermiş. İşimiz bitti, çekilelim diyenlerin karşısına düzeni oturtup, demokratik partilileri yargılamadan gitmeyelim diyenler çıkmıştı. İlk randa onlar kazandı ve İnenin'in çivilemelerini yaptığı adanın karşısına mahkemeler kuruldu. İsmet Paşa eski muhaliflerinin yargılanışını uzaktan takip etti. Yastı adaya hiç gitmedi ama adadakiler ihtilalden hep onu sorumlu tuttu. 1961'in 15 Eylül günü Yüksek Adalet Divanı 15 DP'li için idam kararı verdi. İdamlıklar arasında Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes de vardı. O akşam Milli Birlik Komitesi 15 idamın üçünü onayladı. Bayar, yaşı nedeniyle dar ağacından kurtulurken Menderes zorlu ve Polatkan için kalemler kırıldı. Gece yarısı Zorlu ve Polatkan asıldılar. Menderes intihar amacıyla aldığı uyku ilaçlarının etkisiyle komadaydı. İyileşir iyileşmez dar götürülecekti. Berin Menderes artık bütün umutlarını yitirmişti. Eşini kurtarmak için son bir çareyi denemeye karar verdi. İnönü'ye gitti. Paşa Hazretleri'' dedi. ''Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.'' İnönü çaresizlik içinde bitap düşmüş Berin Hanım'la oğlu Aydın Menderes'i teselli etmeye çalıştı. Ancak yapacak bir şey kalmadığını biliyordu. Söz dinletemiyorum, çıldırmış vaziyetteler dedi. Gürsel'e sert bir mektup yazıp idamlara karşı çıkmış. Bunu yaparsanız halkla ordu arasında deva bulmaz bir kırgınlık yaratırsınız demişti. Ayrıca o sabah Gürsel'i ve Genelkurmay Başkanı Sunay'ı bizzat ziyaret edip infazı durdurmaya çalışmıştı. Ama nafile, ihtilalin ipleri Gürselim denetiminden çıkmış ve sertlik yanlısı Silahlı Kuvvetler Birliği'nin eline geçmişti. Artık gidişi durdurmaya İsmet Paşa'nın bile gücü yetmeyecekti. Sizi ben bile kurtaramam derken işte bunu kastetmişti. Bir dönem korkunç görüntüyle noktalanıyordu. 1961, tankların karşısında bir topçu. O fırtınalı 1961 yılı içinde bir dönem acı finalle kapanırken yeni bir dönemin kapısı da aralanmış, kurucu meclis toplanmış, yeni anayasa kabul edilmişti. Ancak anayasa için yapılan referandumun sonucu yaklaşan kargaşanın ilk işaretini vermişti. 6,5 milyon kişi anayasaya evet derken hayırlarda 4 milyonu bulmuştu. İdamlardan bir ay sonra yapılan seçimlerde bu muhalefet hepten kendini gösterecek ve süngüyle gönderilenler sandıkla geri döneceklerdi. DP'nin mirasçısı partiler CHP'da fazla oy almışlardı ve bu sonuç Kışlılara dönmek istemeyen askerlerin eline bulunmaz bir koz veriyordu. Onlara göre bu bir karşı ihtilaldi ve iktidara gelmeden bastırılmak zorundaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cuntalar hemen toplanıp iktidara bir an önce el koyma kararı aldılar. Seçimler geçersiz sayılacak, partilerin faaliyeti durdurulacak, meclis kapatılacaktı. Hem de bütün bunlar meclis açılmadan yani 3 gün içinde yapılacaktı. Askerler kuracakları hükümetin listesini bile hazırlamışlardı. Bu kez öyle devirip çekilmek yoktu. Üstelik darbeciler bir avuç küçük rütbele subaydan ibaret de değildi. Ordu emir komuta zinciri içinde iktidarı devralacak ve bu kez iş bitene kadar görevde kalacaktı. Geriye sayım başlamış tanklar hazırlanmıştı. Kararlı bir tankı hiç kimse durduramazdı. Bir topçu dışında. O topçu tankların hareketlendiğini hemen haber almış ve tek başına karşılarına dikilmişti. Bir şey yaparlarsa açıktan vaziyet alırım herkes bilsin diye haber yolladı. O topçu inönüydü. Bütün bir ordunun karşısına tarihi şahsiyetini ve itibarını koyuyordu. Tanklar durdu, pazarlık başladı. 1961 meclisi toplandığında kamuoyu atlatılan tehlikenin farkında değildi. Asker iki koşulla müdahaleden vazgeçmişti. Gürsel Cumhurbaşkanı, İnönü Başbakan olacaktı. Bu ikiliyi rejimin sigortası olarak görüyorlardı. Hükümeti AP ve CHP bir arada kurdular. İnönü, Cumhuriyet'in bu ilk koalasyonunun başbakanı oldu. Şimdi bu koalisyon en sancılı dönemde eski düşmanlıkları unutup demokrasiyi yeniden rayına oturtacaktı. 1962-1963 demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Radyo konuşması 17 Ocak 1962 Sevgili vatandaşlarım, demokratik rejimden vazgeçen bir kapalı sisteme her ne şekil altında olursa olsun asla müsaade etmeyeceğim. Onun içinde bulunmayacağım, onun karşısında mücadele edeceğim. İsmet Paşa bu konuşmayla demokrasiden yana açık tavır koydu. Çünkü darbe özlemlerinin bitmemiş olduğunu seziyordu. Gerçi generaller ikna edilmişti ama buzdağının altı kaynıyordu. İhtilalciler Harbiye komutanı Albay Talat Aydemir'in etrafında toplanmıştı. Paşa Harp Okulu'na gidip Aydemir'e Harbiyelilerin önünde meydan okumaya karar verdi. Kendisinin 60 yıl önce ihtilal hesapları yaptığı ocağı ziyareti öyle heyecanlıydı ki Harbiye'li öğrencilerden biri teftiş sırasında bayılıp boylu boyunca devrildi. Paşa askerin navzını tutmuş ve gençliğinden tanıdığı yüksek tansiyonu teşhis etmişti. Harbiye isyana hazırlanıyordu. Tek çare Talat Albay'ı oradan uzaklaştırmaktı. 22 Şubat günü Aydemir'e tayini bildirildi ve isyan patladı. Tehlike büyüktü. Ordu ikiye bölünmüş ve başkentin ortasında tanklar namlularını birbirine doğrultmuştu. Türkiye kanlı bir iç savaşın eşiğindeydi. Hükümet karargahı hava kuvvetlerinde kurmuştu. İnönü komutanların Aydemir'le uzlaşma niyetinde olduklarını orada fark etti ve kumandayı eline aldı. Bu nasıl iş diye gürledi. 15 tane çapulcu çıkacak, hepimizi teslim alacak ve biz direnmeyeceğiz öyle mi? Çevresindekiler utançla başlarına eğerlerken paşa dozunu hepten artırdı. Gerekirse ben tek başıma meclise gider otururum. Öldürebilirlerse öldürürler. Ancak cesedimi çiğnemeden devlete teslim alamazlar. Eğer kan dökmek icap ediyorsa dökülecektir hem de olukla. O artık Başbakan İnönü değil, Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ydı. Karargah bu konuşmayla kendine geldi. Paşa durumun kontrol altına alındığından emin olunca portatif bir kar da uykuya çekildi. Sabaha karşı Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından uyandırıldı. Birkaç saat sonra isyan bastırıldı. Sabah hava kuvvetlerinden çıkarken yüzü gülüyordu. İhtilalci subayların bildirisi 21 Mayıs 1963. Dikkat dikkat! Şimdi TSK İhtilal Genel Karargahı'nın bildirisini dinleyeceksiniz. Büyük Türk milletine bir gayesi ve vazifesi. Ünlü bu kez isyanı radyodan ve telefonla verilen bilgilerden izledi. Bakanlıklardaki silahlı çatışmanın sesleri pembe köşke kadar ulaşıyordu. Az sonra radyodan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi yankılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Bildirisi 21 Mayıs 1963 Muhterem Türk Milleti Biraz önce radyolarınızda sergüzeştilerin yayınlarını dinlediniz. Bunlar tamamen çapulcu ve sergüzeştiler idi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesini duyuyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri durma hakimdir. Bu çapulcuları toplamakla meşguldür. 21 Mayıs Paşa'ya ihtiyaç duyulmadan bastırılmıştı. Ama bu kez kanakmış, isyan 8 cana mal olmuş, isyancıların liderini de daracına göndermişti. Şubat 1964 Suikast Radyo Konuşması 21 Şubat 1964 Sevgili vatandaşlarım, bugün saat 12 sularında Başbakanlıkla çalışmama fasıla verip büyük Meclise çalışmak üzere giderken, 3-4 metre mesafeden tanımadığım bir şahsın tabanca ateşine maruz kaldım. Arabada 3 kurşun deliği ve araba içinde bazı parçalar var. Bana hiçbir şey olmadı. 1964 yılının karlı bir Şubat günü İnönü'ye kurşun sıkan şahıs Mesut Suna adlı Kayserili bir işçiydi. Son bir ayda iki kez Kayseri cezaevinde yatan DPlileri ziyaret etmiş ve onların intikamını almak istemişti. Bir soğukat sorucu öldürülen ABD Başkanı Kennedy'nin cenaze töreninden yeni dönen İnönü şahsı, şansı sayesinde Kennedy'nin akıbetinden kılbayı kurtulmuştu. Yabancı bir televizyon ekibinin sorularını yanıtlarken neşesinden hiçbir şey kaybetmemiş gibiydi. 58 yıldır böyle şeylere alışkınım. 1964 kışındaki silahlı suikaste atlatan İnönü, aynı yıl gelen siyasi suikasttan kurtulamadı. Bu kez suikastçi ABD Başkanı'ydı ve Paşa'ya kurşun değil mektup göndermişti. Kıbrıs'ta kanlı loğanla başlayan katliam Türkiye'yi müdahaleye zorluyordu. Ülke ayağa kalkmış, mitinglerde "Oburdu Kıbrıs'a" sloganları atılır olmuştu. İşte Türkiye o günlerle müdahale hazırlıklarına başladı. Kıbrıs'a müdahale Yunanistan'la açık savaş demekti. Peki NATO bu işi ne diyecekti? Bu soru kendisine sorulunca İsmet Paşa tarihe geçecek bir yanıt verdi. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır. Artık müdahale için gün sayılıyor ancak askeri operasyonun sonuçlarından kuşku duyuluyordu. İnönü bu aşamada ABD'yi devreye sokmak amacıyla müdahale kararını Başkan Johnson'a duyurmaya karar verdi. Böylece sorunu Kıbrıs'a çıkmadan çözmeyi umuyordu. Ancak Amerika'dan geçe gelen bir mektupla başından aşağı kaynar sular döküldü. Johnson son derece kırıcı bir üstüpla hareket olursa Amerikan askeri malzemesinin kullanılamayacağını söylüyor. Olası bir Sovyet saldırısında Türkiye'yi yalnız bırakmakla tehdit ediyordu. Başbakan, nektupta yapılan çağrıya uyarak başkanın gönderdiği özel uçakla Amerika'ya gitti ve nektubu unutturmaya çalışan gösterişli bir törenle karşılandı. Janssen'la bir saate yakın görüştü. Ancak bu gezi bile Türk-Amerikan ilişkilerinde Johnson nektubunun yarattığı hayal kırıklığını gidermeye yetmedi. İnönü artık Amerika'yı gözden çıkarmıştı. Amerika'da İnönü'yü. 1965 Paşa devriliyor. Paşa artık 80 yaşındaydı. Hayatının yarısını siyasetle geçirmişti. 10 hükümet kurmuş, pek çok darbe girişimini önlemiş, sayısız isyan bastırmış, bir de suikast, suikast atlatmıştı ama yine de kimselere yaranamamıştı. Yorgundu. 1960 sonunda çok ciddi bir kalp krizi geçirmişti. Artık not defterlerine mısır yağı perhizi ya da baş dönmesi gibi notlar düşer olmuştu. Sık sık Sigarayı bırakma kararı alıyor ancak hemen altına not düşüyordu 3 ay için. Asker kışlasına çekilmiş, ihtilal lafı gündemden kalkmış, rejim kurallarınca işlemeye başlamıştı. İsmet Paşa'nın bu yorgun döneminde yeni bir adam siyasetin merdivenlerini tırmanmaya başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü iken siyasete atılmış ve 40 yaşında Adalet Partisi Genel Başkanı olmuştu. Oğlu Ömer'in yaşatı olan Süleyman Demirel 1965 Şubat'ınki bütçe oylamasında önemli Hükümeti'ni devirmeyi başardı. Paşa görevi devrederken sükunetle geldim, sükunetle gidiyorum. Bundan iyi örnek olur mu? dedi. Bu onun son başbakanlığıydı. CHP ortanın solu sloganıyla girdiği 1965 seçimlerinde Demirel APC karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Partisinin oy oranı %30'un altına düşmüştü. Meclis açılırken Mevhibe İnönü ile Nazmiye, Demirci, dinleyici lojasında yan yana oturdular. Biri kapanan devrin simgesiydi. Diğeri yeni açılanın. Ülkenin yeni başbakanı Süleyman Demirel'di. Paşa'ya gelince 1950'de, 54'te, 57'de ve 65'te seçimi kaybetmişti. Partinin ne onunla olabiliyordu ne de onsuz ama artık yüksek sesle eleştiriliyordu. O günlerde bir gazeteci paşam ayrılacak mısınız diye sordu. Paşa güldü ve elini göğsüne dayayıp yanıtladı. Bu gece bakarsın bir karp krizi yarın sabah ayrılmış olurum. 1966 baharında İsmet Mevhibe İnönü çifti evliliklerinin 50. yılını bir kokteyle kutladılar. Paşa yarım asırlık Saadet'in sırrı sorulunca ne elli yılı canım dedi. Bir hafta önce evlenmiş gibiyiz. Sır işte buradaydı. Denizde dizini bir yere çarpsa gelir eşine gösterir şefkat beklerdi. O yazı yüzme dersleri alarak geçirdi. 82 yaşındaydı ve artık bir stili olması gerektiğini düşünüyordu. 1966-1969 Yeni Velihat Ecevit İsmet Paşa'nın veliahtı CHP'nin 1966 kurultayında seçildi. Orta'nın solu fikrini inançla savunacak bu nazik utangaç gencin adı Bülent Ecevit'ti. Parti tutucularla reformcular arasında bölünmüştü. İnönü tutuculara karşı reformcuları destekledi ve böylece Ecevit partinin yeni genel sekreteri oldu. CHP'de parti içi yarısı Orta'nın solu hareketini kazanmıştı. Ama parti dışındaki sol, ortanın solunu çoktan sollayıp geçmişti. Avrupa'yı kasıp kavuran öğrenci olayları, Türkiye'nin de kapısını çalmış ve ortalık, özellikle de üniversiteler, bir anda yangın yerine dönmüştü. İnönü hem radikal soldan endişeliydi, hem onun karşısına çıkarılan aşırı sağdan, daha da önemlisi gericilik furyasından. Boykotlar, işgaller, şiddet olayları yayıldıkça öfkeleniyor ve görüşü sorulunca bu öfkesini açığa vuruyordu. TRT 1970 Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Öğrenci öğrenme ihtiyacını kaybetmiştir. Nasıl şey bu öğrenmek isteyen kimse yok. Bu yaşa geldim, her gün yeni bir şey öğrenirim. Kulağı yine kışlalardaydı. Ordudan iyi haberler almıyordu. Asker içinde solcu bir grubun orduyu ele geçirerek ihtilal hazırladığını duyuyordu. Rahatsızdı. O günlerde yaptığı bir konuşmada 10 seneyi ihtilalsiz geçiremiyoruz arkadaşlar dedi. İttihat Terakki 10 seneyi geçemedi. DP 10 seneyi geçemedi. Bir ihtilalden sonra 10 seneyi geçirmek büyük talihtir. Yapmayın. Ülkenin kaderinde yazılı 10 yıllık devre sona ermek üzereydi ve paşanın kafasının içinde dönüp duran tilkiler ona felaketin yaklaştığını haber veriyorlardı. Yanılmadığı çok kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. 1971 sona doğru Nihat Erim Başbakan Sevgili vatandaşlarım dün gece ve bu akşam radyo ve televizyon 12 Mart'a nasıl geldiğimizi bir kere daha hatırlattı. Bugün yurtta barışa ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Devletimiz güçlüdür. Hükümet azimlidir. Benim sesime kulak veriniz. Korkulan darbe 12 Mart 1971'de kapıyı çaldı ve demir ile devirdi. İsmet Paşa başta solun 12 Mart'ı sevinçle karşıladığını görünce bunun sol bir darbe olduğunu sanıp karşı tavır aldı ancak yanılan o değil solculardı. Kısa zamanda 12 Mars'ın gerçek kimliği ortaya çıktı. Paşa rahatladı ve yeni kabineye CHP'li bakan vermeyi kabul etti. Paşa rahatlamıştı ama bu kez de partisi içindeki solcu kanat rahatsız oldu. 12 Mart'ın başbakanlığa getirdiği Nihat Erim CHP içinde ortanın solu hareketini muhaliflerindendi. Ecevit bu yüzden darbenin ortanın soluna daha doğrusu kendisine karşı yapıldığı kanısına vardı. İsmet İnönü bu gelişmelerin Sayın Ecevit'in söylediği gibi bizim ortanın solu politikasına karşı bir darbe olması mübalallı bir görüştür kanısındayım. Lakin bu mesaj yerine ulaşmadı ve Ecevit genel sekreterlikten istifa ettiğini açıkladı. Ertesi gün pembe köşke İnönü'ye veda etmeye gitti. Oyun bitti ben yenildim dedi. İsmet İnönü veda etmek için geldi çok eski dost gibi görüştük gene bir eski dost gibi ayrıldık Bülent Ecevit ben büyük insan İnönü'nün önderliğine sonsuz inancım devam ederek partime ve inandığımız ülkeye hizmete devam edeceğim yolları ayrılmıştı artık Ecevit İnönü'nün yanında değil karşısındaydı paşanın tarihi kişiliğiyle başa çıkamayacağı düşünülüyordu ama tam o günlerde bunu kolaylaştıracak bir gelişme yaşandı Paşa'nın gözüne katarak indi ve her şey değişti. Doktorlar ameliyat tavsiye etti. 87 yaşında son derece kritik bir ameliyata yattı. Gözleri açıldı ama sağlığı büyük darbe yedi. Artık güçlükle hareket ediyor, çevresiyle iletişimde zorlanıyordu. Paşa şimdi 3 cephede birden savaşa girmişti. Bir yandan Türkiye'ye bol geldiği söylenen anayasayı değiştirmek isteyen hükümet ve orduyla uğraşıyordu. Bir yandan kendisini devirme hazırlığına girişen Tartı için muhalefetle bir yandan da giderek bozulan sağlığıyla 1971 yılı sonunda gözüne uyacak gözlükleri yaptırmak üzere Mevhibe Hanım'la Paris'e gitti. Bu yarım asrı aşmış bir evliliğin son balayıydı. Dönüşte uçaktan yardımsız inerken kendine güvenini tazelemiş gibiydi. Gazetecilere görmüyorum yürüyemem sanıyorlar dedi. Tek başıma bir yürüdüm yürüyüş o yürüyüş. 1972 Son Kahraman Abdi İpekçi Söyleşim Milliyet 25 Ocak 1972 İsmet İnönü Yanlış bilgi veriyorlar. Yaşı ilerledi, bunadı, ömrü belli değil. iki gün sonra bir bakacaklar hakikaten ölmüş. Ne genel başkan kalmış ne ihtilafı kalmış. Tarihi CHP kurultayı 1972 Mayısının 5. günü toplanacaktı ve o günler İnönü'nün hayatının en sıkıntılı günleri oldu. Zaten bedenen tam bir çöküntüye sürüklendiğinden kurultay için hiçbir hazırlık yapamamıştı. Bütün enerjisini deniz gezmiş ve iki arkadaşının idamlarını engelleme girişimlerine vermiş ve bu çabasından ötürü askerler arası açılmıştı. Dahası kurultaydan bir gün önce oğlu Ömer'in de içinde bulunduğu bir uçak Sofya'ya kaçırılmış, paşanın yüreği ağzına gelmişti. Ama hiçbir pazarlığa girmeyin, devlet tabiz vermez demişti. Uçak krizi kimsenin burnu kanamadan çözüldü ama paşanın 88 yaşındaki kalbi daha fazla heyecanı kaldıramadı. 5 Mayıs sabahı kurultaya gitmek üzere bindiği otomobilde kalbine bir sızı saplandı. Son yıllarda peşini bırakmayan spazm yeniden yoklamıştı. Eve döndü, kurultay 6 Mayıs'a ertelendi. İdamlarını engellemeye çalıştığı 3 genç o gece asıldılar. 6 Mayıs günü İnönü kurultay salonuna girdiğinde delegeler büyük sevgi gösterisi yaptı. Ancak alkışlar sanki onu uğurlamak içindi. Kürsü de arkasında asılı resmine göre bir hayli yaşlı duruyordu. Genç Ecevit salona girince kendisini saygıyla alkışlayan delegelerin bu kez halkçı Ecevit sloganı attıklarını gördü. Paşa için son reste çekme zamanı gelmişti. Söz alıp ya ben ya Bülent dedi. Kurultay bu resti Bülent diye yanıtladı. İlk kez CHP içindeki bir oylamada yenik düşüyordu ve yenildiği şey genç rakibinden çok yaşlı kalbiydi. O gece çekinmeye karar verdi ve tam 33 yıldır yürüttüğü CHP Genel Başkanlığı görevinden 4 satırlık bir dilekçeyle istifa etti. Bir devir kapanmıştı. Şevket Süreyya o gün Cumhuriyet'te yazdığı yazıya Kahramanlar Devri ve Sonu başlığını koydu. Önce Atatürk'ün sonra İnönü'nün oturduğu koltuğa, Ecevit yerleşirken son kahraman köşesine çekiliyordu. O yaz Yalavı'da tuttuğu notlar artık paşanın sağlığını ele veriyordu. 9 Ağustos günü kaç dakika yüzdüğünü kaydettikten sonra yanına yoruldum notunu düşmüş. Sonra da giderek tükenen bir el yazısıyla gece çok rahatsız olduğunu yazmıştı. 24 Eylül'de 88 yaşına bastı. Artık emeklilik çağının geldiğini hissediyordu. Kasım ayında 3 sürpriz mektup hazırladı. Biri CHP'ye partiden ayrıldığını bildiriyordu. İkincisi meclise milletvekilliğinden istifasını. Üçüncüsü senatoya tabii senatör olarak görev yapma talebini çekilmişti işte. Kalan ömrünü kendi halinde bir senatör olarak geçirecekti. 1973 maçıası 8 Ocak 1973 not defterinden. Bugün yürürken camekanın salonda düştüm gözlüğüm bozuldu 19 Ocak 1973 not defterinden çok hastayım 3 Haziran 1973 not defterinden eğiyim. İsmet Paşa son yazanın Yalova ve Kartal'daki yazlıklarında geçirdi elinde Şevket Süreyya'nın yazdığı kendi hayat öyküsü ikinci adam vardı Yine denize girdi ve defterini notsuz bırakmadı. 22 Eylül sayfasında hanımın yaş günü 75 yazıyordu. 24 Eylül'de ise yaş günü 89. 14 Ekim seçimlerinde yine her zamanki gibi erkenden mevhi bir hanımla sandık başına gidip oyunu kullandı. Kim oy verdiğini soran bir gazeteciye o ünlü çıkışını yaptı. Hadi canım sen de dedi. 10 Kasım'da ise Ankara Arı Sınamasında Atatürk üzerine bir konuşma yaptı. Bu halk önünde yaptığı son konuşmaydı. Atatürk anlatırken kendi yaşamının labirentin de geziyordu sanki. Son nefesine kadar onu yalnız bırakmamıştı. Her 10 Kasım'da siyah takım elbiselerini giymiş, İstiklal madalyasını göğsüne takmış, erkenden Anıtkabir'e koşmuştu. Kortejin hazır olmasını beklerken nöbetçi askerlerle sohbet eder Hatırlarını sorar, sonra nöbet tutar gibi kabrin sütunları arasında gezinirdi. Hatta bir seferinde garip bir ön seziyle belki kısa bir süre sonra kendisinin gömüleceği yeri arşanlamış, adeta kendi kabrini ziyaret etmişti. Sonra da gelip bir iskemleye oturmuş beklemeye koyulmuştu. O an şehir, kabir ve paşa baş başaydılar. Oturduğu iskemleden şehri süzerken bütün o idam fermanları, Savaş meydanları, devrimler, isyanlar, ihtilaller, suikastlar, dar ağaçları, parıltılı üniformalar, heyecanlı kalabalıklar, öfkeli nutuklar, çizmeler, kalpaklar, furaklar geride kalmış gibiydi. Sonunda bir gece Mevhibi Hanım'la baş başa kaldılar. Mevhibi Hanım baygın yatan paşasının elini avuçlarının içine aldı, ayılmasını bekledi. İneni gözlerini açınca eşinin gülümseyen yüzüyle karşılaştı. Normalde... O saatlerde yemek masasının üzerine yeşil çuhayı serer bezik oynarlardı. Paşa eşine hayatı boyunca hitap ettiği deyimle seslendi son kez. Hanımefendi dedi elimde üç as var. Dördüncü as da gelecek ve oyun bitecek. Mehribe Hanım'ın gözyaşları kucağına düştü. Dördüncü as ölümü simgeleyen asıydı. Kitabın sonu. Sayfa 120.